Oh, my God. Çıkkası Kainat, bugün 14 Temmuz Çarşamba, yıl 2010, ay 7, gün 195, Hızır 70 1431, Hicri Şaban 2, 1426, Rumi Temmuz 1 Rumi Temmuz 1426, fırtına Fransız devriminin başlaması, 1789 Fransızların Milli Bayramı Günün sözü, özgürlük çok pahalı bir maldır paradan daha değerli olan kanla alınır. Rusun. Günün tarihi. 9 yıl önce bugün 14 Temmuz 2001'de basınımızın ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman İstanbul'da vefat etti. 68 yıl önce bugün 14 Temmuz 14 1942'de Atılay isimli denizaltı dalma tecrübeleri yapmak için seferde bulunduğu sırada Çanakkale açıklarında battı. 90 denizci şehit oldu. 221 yıl önce bugün, 14 Temmuz 1789'da ayaklanan Fransızlar, Paris'te siyasi tutukluların bulunduğu Bastille Hapishanesi'ni basmışlardı. İhtilalin başlamasıyla krallık devrilerek, kurulan Cumhuriyet'in başlangıcı olan 14 Temmuz, Fransızların Ulusal Bayramı'dır. Yemek listesi, gün 195. Sahanda yumurta, bulgur, zeytinyağlı bakla, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi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 Kes. Açık Radyo Burası 949 aynı zamanda AçıkRadyo.com internet üzerinden yayın yapıyoruz. Açık Radyoda Açık Gazete'nin açılışını yaptık. Haftanın üçüncü Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Abi Haligua ve Gülkan Bayisla birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Harry Belafonte'nin sesinden "This Land Is Your Land" adlı parçayla girişimizi yaptık. Açılışımızı. Bunu çalmamızın sebebi de. Woody Guthrie'nin efsanevi Amerikan şarkıcı, besteci ve folk müziğini ve yüzlerce hatta binlerce geleneksel şarkı bıraktığı miras olarak geride kalanlara çocuk şarkıları, baladlar ve o anda işçi şarkılarını daha hareketin içindeyken yarattığı şarkılardan oluşan zengin bir miras bıraktı. Onun 14 Temmuz 1912 doğumlu kendisi 1967'de Huntington's Korea denen bir ağır kas hastalığı, erimesi hastalığından hayata veda etmişti. Fakat gitarında bu makine faşistleri öldürür diye yazan bir sloganla sayısız konserde verdi, aktivizmi yaptı. Aynı zamanda sokak serserilerinin, işsizlerin sıradan insanın en büyük dostlarından biriydi bu. En ünlü şarkısı da "Descent in Jordan". Bu herkesin bu vatan hepimizin. E, evet. Anlamına ama tabii Irving Berlin'in o, o zamanlar meşhur "God Bless America"sı herkes tarafından <gülüyor> söylenirken ya biraz da bize de biraz da biz söyleyelim şeklinde yazmış aslında bu şarkıyı. Çok ünlü. Library of Congress'te, Kongre Kütüphanesi'nde de pek çok eseri bulunuyor. Kendisinin ona da bir günaydın demiş olduk. Ve büyük bir aktivist, şarkıcı, müzisyen olan Harry Belafonte onun bu şarkısını seslendirdi. Bugün ve belki de yarın da devam ederiz. Woody Guthrie'nin şarkılarını başka ünlü müzisyenlerden tabii kendisinden da arada bir verebiliriz. Evet, haberlere havadan ve sudan haberlerle başlayabiliriz belki. Çin'deki korkunç selden yeni bir haber yok. Ama e, çok milyonlarca kişi, 57 kişi kayıptı. Milyonlarca kişinin etkilendiği muazzam bir sel felaketi bir yandan devam ediyor. Çok e, korkunç sıcak dalgalarının da bir taraftan vurduğu Hı. belirtiliyor. Saruhanlı'da da makilik alanda yangın olmuş. Manisa'da kontrol altına alındı diyor ama suç susturuldu mu bilinmiyor. 30 hektarlık bir alanın yanmış oldu. Yani Türkiye'den de artık her sabah biraz orman yangını haberleriyle açılışı yapmaya başladık. Bu arada buradan Türkiye'den hemen Peru'ya geçelim. Ülkenin güneyindeki yoksul ve dağlık and dağları bölgelerinde soğuk hava varmış dün. 362 kişinin öldüğü açıklanmış. 362 insan. Tabii tamamı yoksullardan. Ve çocukların yarısının, çocuk yarısının da 60 yaşını geçkin yaşlılar oldu. Soğuk havaya bağlı akciğer enfeksiyonlarından kaynaklandığı belirtilmiş. Evet. Bu da Anadolu Ajans france Press kaynaklı bir Anadolu Ajansı. Orada Güney Yarıkküre'de, Kış. Ama bu çok anormal hava şartları devam ediyor. Öte yandan da BP'nin şeyini bekliyoruz. BP şirketinin kapağı taktık dedi. 48 saat bekleyecekmişiz galiba değil mi? En az. Birkaç gün sürer demiş. Hiçbir açıklama yapmıyorlar ki. Harikulade iyi gidiyor demiş. Şu kapak tadı. takıldı. Evet. Yani o vidalar sıkıldı şu an bir kapak var ve petrol sızıntısı durmuş durumda peki? Durmuş gibi görünüyor. Fakat şey demiş kendisi Kent Wells diye birisiyle BBC'nin başkan yardımcısı BBC nereden çıktı? BBC'nin başkan yardımcılarından biriymiş ve harika gitti takılması kapağın bu lafı da benim. Ama bu çok basamaklı bir sürecin bir adımı sadece ve hiçbir garantisi yok başarının demiş. Bekliyoruz. Basit bir iş değil bu yaptığımız diyor. Fakat e, şimdiye kadar bu derinliklerde hiç denenmemiş bir şey. Böyle bir mühürleyici kapak takıyorlar. Hatta silindir şapka gibi espriler de yapılıyor. Hiç de komik olmuyor. Bir durumda hatta muazzam bir trajedi var. On binlerce insan da yani garanti veremeyiz demiş çünkü... Bu derinliklerde hiç şimdiye kadar yapılmadı. Peki bu derinliklerde şimdiye kadar petrol çıkarılmış mıydı? Hayır. Hayır. Onda bir anormallik yok. Tamirinde anormallik var. Ee, aslında tamamen şansa National Geographic'te bu ara rastlamak mümkün ee, bol bol petrol belgesel, petrolcülük belgeseli e, görülebiliyor. E, ve Meksika Körfezi'nde kurulan derin deniz e, aramacılığı ile ilgili tabii bu işler olmadan kazalardan önce bir mühendislik harikası e, olarak uzun uzadıya nasıl yapıldığı ne gibi riskler içerdiği falanla ilgili e, geniş belgesel izlemek mümkün. Peki o belgesellerde şeyden bahsediyor mu? Ben geçenlerde gördüm de şaşırıp kaldım. Ne? 1600 mü ne? Hı hı. şey varmış. Belki de pardon ne? altı bin belki de bırakılmış açılıp bırakılmış kuyu büyük bir tehlike mayın tarlası gibiymiş. Yok canım. Okyanusun gibi deldim buluyorlar belgeselde? Öyle ha öyle mi? Evet yani hani benim gördüğüm kadarıyla pek başarısızlık yok o işin içinde. E i̇şte aç, onları bulamayınca açıp kapatıyorlarmış, böyle bırakıyorlarmış bir mayın tarlasına benzetmişti bir bilim insanıyla yapılmış bir konuşma vardı. Neyse onları vermiyorlar herhalde şu anda. Akıyor aslında. Hala akıyor diyor. Macondo Prospect diye bir kuyudan bahsediyoruz. Ee, 60 bin varil günde 1,5 milyon galon ya da 2,5. 35 bin varille 60 bin varil arasında okyanusa boca edildiği belirtiliyor Körfez'e. Fakat e, bu hükümet tahminleri aslında 100 bin varile kadar çıkaran var. Yani milyonlarca galon gidebiliyor. Şimdi eğer testlerin sonucu basıncı kaldırabilirse bu taktıkları kapak o zaman hı hı. 80 bin varile kadar yani 3,5 milyon galona kadar toplayam, toplamayı başaracakmış. O topladıklarını ne yapacaklar bilmiyorum. Fakat eğer bir şey daha varsa gündemde bir yeni fırtına gelmesi halinde o zaman artık yandı gülüm keten helva deniyor. Son derece kimsenin sonucunu kestiremediği olağanüstü büyüklükte bir facianın henüz devam etmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Steven Chu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Enerji Bakanı, Nobel ödüllü bir fizikçi yanılmıyorsam kendisi ee, oradaki teknik eksperleri, uzmanları ve bilim insanlarınla buluşmuş ve bakıyormuş nasıl gidiyor üstünde diye. Kendisi zaten bir 500 bin dolarlık büyük bir şey almıştı. 500 bin dolar bu işlerde çok da hani büyük sayılmaz. Araştırma için. Ee, yani hani 500 bin falan bunlar işte arada gezen ufak paralar diyebileceğimiz şeyler ki zaten bilime de kalacak olan en nihayetinde... E Embedit de olsa budur. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet çok şey gevşetmiş yasa yalnız gazetecileri 20 metreden yakına gelenleri gazetecileri tutuklama kararı çıkartmıştık sahil muhafaza BP'nin emri BP'nin korumaları bütün çalışıyor orada ve fotoğraf çekemiyorsun, film alamıyorsun daha yakından gidemiyordun şimdi gazeteciler için biraz kaldırılmış o. 65 fit ya da 20 metre bu o boom dedikleri işte şamandıralar plastik hiçbir işe yaramadığını Dar Cemail'in bütün çektiği birlikte arkadaşıyla fotoğrafçı muhabiri arkadaşıyla beraber gönderdiği dispaçlar var yani şeyler raporlar yolluyor. Fotoğraflarda hiçbir şey aramadığının kesin olarak görüyorsun pilotlar. Birazcık yukarıdan bakıldığı zaman görülüyor. Karışmış zaten çoktan. Onlar boşuna duruyordu o boom denen şeyler yani. Ama insanlar memnunla işte boomla kondu şamandıralar filan diye böyle bir durum var. Şimdi günün en önemli haberine bakacak olursak eğer. Ee, ...Afganistan'dan acayip bir haber var. Bir Afgan askeri birlikte devreye gezdi. Üç İngiliz askerini öldürüp kaçmış. Hı hı. Olacağı böyle şeyler olması... Baştan de... itibaren bunlar konuşuluyordu. Konuş. Afgan ordusunun içinde e, pek çok aslında işgal karşıtı ya da isyancı güç bulunduğu. Çünkü askeri almakla ilgili yapabileceğiniz şey en nihayetinde isteyenleri almak gibi bir şey oluyor. Üç aşağı beş yukarı... Ee, bu sık sık olmasa da e, ara ara konuşulmuş ve bazen de çeşitli olaylara yol açmıştı yanlış hatırlamıyorsam evet. Afganistan'da başka de olmuştu. Bunu ilk defa evet. bu boyuttakini ilk defa hatırlıyorum ya daha önce de olmuş olabilir çünkü hesabını kaydını kuyduğunu tutmak da çok zor bunun Afgan askerinin dört İngiliz askerini de yaraladığı belirtiyor Bayağı ciddi bir katliam gibi bir şey olmuş orada anladığım kadarıyla Helman dilinde geçiyor olmuş olay nah Nehri Saraj bölgesinde fakat daha da trajik bir şey var tabi bir kişinin daha ölmesi mi çünkü 4 e, değil 4 olmuş evet ee, şey daha trajik olan da boyut şey ölen askerleri sen e, sarışın mavi ya da yeşil gözlü şeyler zannediyorum. canım. Sana. Ta birinci Dünya Savaşından ve hatta öncesinden itibaren Koca İmparatorluk İngiltere. Evet. Nepalli Gurkalarmış hepsi. Öyle mi zaten evet. Ölen askerlerinde çeşitli silahlarla olmuş. Evet. Fakat Afgan ordu komutanı saldırganın yakalanacağı ve yargılanacağı sözünü vermiş. NATO sözcüsü de Afgan askeri hain olarak tanımlamış. Amerikan kuvvetleri Neye ihanet ediyormuş yani yaptığı şeyin e, vatana işte tam sıkıntı burada çünkü Afgan yani bunu doğru bulmak haklı bulmak vesaire bütün bunları paket olarak yana koyup e, ihanet edilebilir bir şey var mı Afganistan'da bu milli ulusal algılar içinde yani çünkü işgal altında bir ülkeden bahsediyoruz işgal ordusuyla birlikte devreye gezerken ateş eden vatan haini olmuş olur mu yani Vichy Fransası gibi bir şey bu saçma sapan neyse Evet, e, e, yani tanımlamak, kategorize etmek çok zor. E, Britanya basını da hop oturup hop kalkmış tabi. Guardian üç İngiliz askerinin Afganistan'da beraberlerindeki bir Afgan askeri tarafından öldürülmesiyle ilgili birçok değerlendirmeler var gazete. Guardian da şey diyor. Af İngiltere hükümetinin Afganistan'dan çıkış stratejisine ciddi bir darbeymiş. Yani bu durumda Britanya terk edemeyecek, öyle mi? Herhalde. Yani Afgan ordusunun eğitilmesi İngiltere'nin bu ülkedeki hedefleri açısından kilit önemde olduğunu söylemiş ve NATO güçlerinin temel amaçlarından birinin de bu ordunun eğitimine indirgenmiş. Eğiteceğiz illa diyorlar yani. İyi eğitememişler tabii bu durumda değil mi? Bir miktar bir sorun olmuş galiba askerlerden birini yatağında diğer ikisini kumanda odasına fırlattığı roketle öldürmüş ve İngiltere tarafından eğitilen Afgan askeri üstelik kaçmayı da başarmış. Taliban da bir açıklama yapmış bir askerin saflarına katıldığını ve şu anda güvenli bir yerde Taliban korumasında olduğunu duyurmuş. Çok acayip bir haber değil mi? Ve gazete diyor ki Guardian gazetesi Afgan askerlerinin beraberlerindeki İngiliz askerlerine ateş açtı. Üçüncü vaka bu demiş. Demek ki üçüncü vakaymış. Hı hı. Ama şimdi bu kadar ölümlü sonuçlanan bir vaka değildi ilk ikisi herhalde. E, Guardian'ın bir başka değerlendirmesi de Afgan askerinin beraberinde güveni de götürdü mesajını taşıyormuş. Ne biçim yorumlar bunlar ya. Bundan sonra peki yani şunu anlıyorum ben. Bundan sonra bu Afgan askerleriyle ilgili çok daha dikkatli olacak NATO askerleri. Evet. Ne? Nasıl olacak peki bu iş? Daha iyi eğitecekler bir kere. Yani burada eksik olan şey tabii her zaman her şeyin başı eğitimi ama her eğitim. <gülüyor> şeyin yani gerçekten bunların hepsi aslında bir yandan da böyle bir, bir durup bir dakika ya diye garipsemezsen çok normal değil mi? Askerler var. Askerlerin içinde bir asker daha var. Bu asker diğer askerleri vuruyor. Bu resmen ihanet. Ve üstüne üstlük de bundan sonra bu tip askerlere dikkat etmekle ilgili değil mi? Tam da bunu söylemişti da Zaten İngiliz askerlerinden biriyle de konuşmuş oradaki Britanya diyelim. Hı <gülüyor> hı. Ve artık NATO gücüne mensup askerlerin zorlu bir devreye görevi ya da çatışmanın ardından üstüse döndüler. Dinlenemeyecekler. Birlikte oldukları Afgan askerlerini gözetlemek zorunda kalacaklarını belirtmişler. Yani tavşan uykusuna yatmak zorundalar. Bölünme başladı yani. Peki Afgan askerler bu e, yakın ilgi ile ilgili ne hissedecekler? Çünkü hayat psikoloji ya sonuçta o Britanya askeri... Orada iş, işgal ordusunun parçası olmaktan falan öte bir insan ve yanındaki insan tarafından vurulmuş olmanın garipliğini hissediyor. Bu anlaşılabilir. Ama öbürü de bu güvensizliğin garipliğini hissetmeyecek mi? E buna da Ben bu askeri ben strateji dersen... yapanların bir yerden sonra beyin damarlarında bazı tıkanıklıklar oluşabiliyor olduğunu düşünüyorum. Savaş sebebiyle olabilir, çok fazla spor sebebiyle olabilir. Hangi sebeple bilmiyorum ama hani bir yerden sonra bir... Görüş blokajı oluşuyor ya da bizde oluşsun isteniyor hangisi? Ağır ondan metallerden da değil. de olabilir. Tabii fazla i̇yi, uranyum iyi. falan gibi şeyler de olabilir. Ama ben sana madem askeriye konuşuyoruz onların söz sözcüsünün ağzından cevap vereyim. Orgeneral David Petraeus ortak düşmanı yenmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var demiş. Pek doğru. Peki, en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan şu Afganistan günlerinde. Evet, David Petrius öyle demiş. Türkiye'den de aslında bir e, askeri mevzu vardı ama daha sonra uluslararası alanı kapattığımızda gireriz. Birden çağrışım yaptı bende. Bu askeri stratejiler ve müthiş dahiyane fikirler e, konunu başlık altına yazılabilecek bir tane de Türkiye'den var aslında. Ne yapalım şimdi mi sonra? Şimdi girelim peki. Ee, Başbakan Erdoğan dün DSP ile görüştü. Ayrıntılarına gireriz. Sadece askeri dehayı e, ortaya koyup geçelim şimdilik bu haberi. E, bu görüşme terör üzerineydi biliyorsunuz. E, Türkiye'de bir terör sorunu var. Bütün dünyada olduğu gibi. Evet. Yani olmayan ülke yok. Bütün devletlerde bunun üzerinden e, rahat diyelim. Neyse. E, bu garip yorumları geçtikten sonra. E, Yeni harika bir fikri varmış Sayın Erdoğan'ın ve galiba hükümetin herhalde bu durumda e, fikir şu. Nereden Hüküsten haber Türk? Haber Türk'ün sür manşetinde teröre karşı ter ordu demiş e, Haber Türk isim bu mu olacak bilmiyorum ama ter ordu mu? Ter ordu. Ne demek bilmiyorum. Terör ordusu demek değil herhalde diye düşünüyorum. Neyse e, konu şöyle çok yeni ve dahiyane dediğim gibi özel ordu. Sınırda görev yapacak, uzman askerlerden oluşacak, dağda 5-10 yıl kalacak, sonra da tazminatlarını alıp kamuda başka işlerde çalışacak. 5-10 yıl mı kalacak? Oraya gidecek asker, şehit olabileceğini bilecek. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin abi? Benim duyuyor, kulaklık var da Sayın Erdoğan'ın kulaklığı bozuk olabilir galiba. Ee, yani şimdi birileri dağa çıkıyorlar onlara özel ordu diyoruz onlar 5-10 on yıl kadar 5 ila 10 yani. Hani. Fark etme. 7,5 diyelim istersen evet. kısa söylemesi. 7 yıl 6 ay. Pardon. 7 <gülüyor> yıl 6 ay süresince dağda kalıyorlar. Ee, Tabi 7 yıl 6 ay dağda kalmanın yine bu psikoloji işine girmek gerekiyor oradan çağrıştım zaten. Nasıl bir hissiyat yaratacağını bu insanlarda herhalde Erdoğan biliyor yetmiyor. ...hadi bu harika fikir neye yarayacak falan filan... ...yine paket diyelim kenara koyalım. Müthiş. 5 ila 10 yıl tutuyorsunuz adamları dağda. Ondan sonra indirip... ...kamuda memur yapıyorsunuz. Yani... E, ...acaba hiç post travmatik sendrom diye bir şey duydun mu Erdoğan? Tapu kadastro mu mesela? Mesela tapu kadastro olabilir. Orman maliye, müdürlüğü. Çok çok uygun olabilir bence orman müdürlüğü. Çünkü kolay adapte olamayabilirler... E, ...birdenbire 9-5 ve bir memuriyet... ...falan filan durumuna... Tabi bu mesela bana niye bilmiyorum hiç hiç anlamadım. Jitem'i hatırlattı bir miktar. Yani böyle özel ordular kurmak, dağlarda gezinen adamlar falan hani e, yıllarla dağlarda kalıyorlar. Herhalde özel yetkileri de olacaktır bu ter ordunun. E, aa zaten Masum Türker bile Jitem uyarısı yapmış. Bu arada haberin tamamını okumamın hatası özür dilerim. E, askeri eğitim almazlarsa yarın topuklardan sorunlarla yaşayabiliriz. E, ne demek bilmiyorum topuklar. Ama e, askeri eğitim herhalde alacaklardır. Dağ çıkartıyor olduklarına göre askeri eğitimle çıkaracaklar. Bu da önemli olan askeri eğitim değil, hukuk eğitimi olsa gerek herhalde. İnsan hakları eğitimi falan gibi şeyler olmalı. Ama 5 e, ila 10 yıl dağda kalacak ve şehit olacağını bilecek insan aranıyor. Çözümümüz de buymuş Türkiye'de. Evet, çok endişe verici aslında bütün bunlar gerçekten. Bu terör söylemi bir yandan da tabii uzunca bir süreden beri bütün gazetelerde e, gündemde olan hemen hemen her gazetenin bir köşesinde muhakkak rastlıyorsunuz Hep, bazıları Hı -hı. tenzih etmek lazım ama televizyon kanallarında filan da Türk usulü yeni silahlar geliştirildi Türk Heronları işte başka... Türk Hemonaltıları, Türk Zırhları Türk bilmem nesi evet, sürekli olarak bu var ve bunların öldürmek dışında bir işlevi var mı? Ve sürekli olarak da silah harcamalarının arttığı bir dünyadan bahsediyoruz. Aslında onu Cengiz Aktar'la da bugün birazcık konuşma fırsatı bulacağız. 17 Temmuz Dünya Silahsızlanma Günü'ymüş çünkü. Oh, oh, oh. O vesileyle acaba ne kadar silahsızlanıyoruz diye bakacağız. Bu arada Dünya Silahsızlanma Günü'nden bir hafta önce de 12 Temmuz'da da şey vardı. Dünya şu ana kadar yapılmış olan son beslerin en büyük dünya gıda zirvesi yapıldı işte gıda ve tarım örgütünden tutun da kalkınma bankalarına herkesin bir araya geldiği bayağı büyük bir zirve oldu Filipinler'de Manila'da ee, ve çok ilginç de şeyleri çıktı ee, aslında sonuçları bir milyardan fazla insan yani dünya nüfusunun altıda biri aç resmi aç ee, ve daha ilginci ise 2003'te bu böyle değil delicesine hızlı artan bir açlıktan ve açlık, aç nüfusundan bahsediyoruz topu topu ise dünyada açlığı Tamamen ortadan 2050'ye kadar kaldırmak için 120 milyar gerekiyor. 120 milyar dolarlık bir şey. Yani Afganistan işgalinin onda bir bile etmeyecek bir parayla tüm dünyada 2050'ye kadar açlığı durdurmak mümkün. Ama tabii ki para buraya harcanmayacak. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Çünkü bizim Aselsan'ımız öbürünün Black Blackhawk'ı öbürünün bilmem var ve e, birbirimizi öldürmek çok daha eğlenceli. Evet yani e, olan daha yeni ne kadar, yılda, pardon, ayda 7 milyar gidiyor. Neye? Sadece Afganistan savaşında. 7 milyar yani, dolar, dolar, değil mi? Evet, 120 iyi. milyar dolardan bahsediyorum ben de. 2050 yılına kadar. Bu da Birleşmiş Milletler'in verileri, Asya Kalkınma Bankası'nın verileri. Yani Yani sadece Afganistan'a katılan paranın 7 milyar dolar oluyor. Irak'takiler kayboldu zaten. Milyarlarca dolar nereye gittiğini kimse bilen yok. Ve dünyanın en yoksul beşinci ülkesi hı hı. Afganistan mesela ikinci en dün konuşuyorduk ya dün en yoksulda batmış ikinci ülkesi hı hı. en büyük narko devleti ve yani şu anda yılda 84 milyar dolar ödüyor toplamda biliyor musun Amerikan vatandaşları vergi verenleri 84 milyar dolar yani. Yılda Afgan savaşına bir, bir buçuk sene Afgan savaşına akıtmasa para bütün dünyadaki açlığı giderecek o olan 120 milyar mı dedin sen 120 milyar dolar i̇şte 84 milyar yılda ödüyor yani topu topu iki yıl Afganistan'ı bir, bir buçuk yıl erken işgale karar pardon erken çekilmeye karar verseler dünyada açlık 2050 yılına kadar bitecek sadece Amerikan vergi verenlerinin parasıyla öyle mi evet Aynen böyle. Ve bu paralar verilmiyor üstüne üstlük. Yani bunlara kaynağımız yok. Ya da e, durum Türkiye'de çünkü dünya ve Türkiye'de iki ayrı şey yok aslında her ne kadar öyle anlatılsa da. Yani Türkiye haberleri biter, dünya haberleri başlar. E, Türkiye Mars'ın güneydoğusunda bir alan adı. Çünkü e, hiç farkı yok. Türkiye'de de durum aynı. Türkiye'de de silahlanmaya, silaha, işte e, teröre falan filan e, dolar paralar yatırıyoruz ama... E, Gelir adaletsizliği, açlık, işsizlik dediğimiz şey devasa boyutlarda ve böyle kalması için de gerekli tüm yasal, sistemik ve kararsal her şey yapılıyor. İlginç yani şey de burada e, yıllar önce Irak işgalinin en e, büyük hızıyla devam ettiği sırada Amerikan konsolosu hanım gelmişti buraya hatırlıyor musunuz? Evet, Kendisine tabii. de bir soru sormuştu Niye Irak'tasınız diye. Sormuştum. Ben İstanbul'dayım dememiş miydi? <gülüyor> Şimdi de Afgan, yani Türkiye'ye de sorulabilir. Niye Afganistan'dayız? Niye Lübnan'dayız? Ama özellikle beni çok merak ettiğiniz. Daha ettiğim... çok Afganistan. Evet. ben de aslında ama hani aklıma gelmişken dünyanın neresinde bir işgal durumu yaşanacaksa Allah Allah nidalarıyla mı koşuyorlar bilmiyorum. Eğitimlerde öyle ama Türkiye askerleri koşturuluyor. Git Afganistan'da da dur, git Lübnan'da da dur. Neyin bekçiliği, niye orada, ne yapıyor? Hiç belli değil. de bu sadece Türkiye askerleri değil. E, ve İngiliz, ve Alman, ve Japon, ve Fiji, ve ve ve diye devam edecek tüm askerleri kaptan. İşte yani, Nepalli Gurkallara bakar mısın ya? Gittiler öldüler. Yataş, yataş 300 yıl bu. kadar önce İngiliz İmparatorluğu Nepal'i e, aldığı için onlara da e, bugün Afganistan'da ölmek düştü yani. Evet aynen öyle. Peki aman müjdemi isterim. Aselsan ilk 100 dünya devi arasındaymış. Radikalim bugünkü haberi. Vallahi müjde. Geçen yıl dünyanın en büyük 93. savunma sanayi şirketi olan Aselsan bu yılda yükselişini sü sürdürmüş. Burada hı hı. şair Fikret'ten, Tevfik Fikret'ten bir mısrayla, dizeyle onu ben de karşılamak isterim bu haberi. Ey Aselsan! Tabii o fikretten değil yüksel gerisi fikretten yüksel ki yerin bu yer değildir nasıl gayet gayet iyi yani e, geçen İlki yıl basamak birden yükselmiş. tabi ilk kez ilk yüz savunma sanayi ilk yüzüne girmiş aselsan e, geçen yıl 93. sırada yer alırken bu yıl 7 basamak yükselerek 86. sıraya yükselmiş. Hayatınızda hiçbir şey 7 basamak yükseldi mi? Geçen yıldan bu yıla bir düşünün. Yükselen tek şey e, hiç görmediğiniz ve görürseniz de zaten yaşamıyor olacağınız büyük ihtimalle. Toplar, tüfekler, ölüm makineleri ve bununla gurur duyan bir ülkenin vatandaşlarısınız. Ve bu tartışmaya bir açılmadınız. Ama açılmadı deme ]ymış. Japon Fujitsu şirketini geride bırakmışız. Ayrıca adları verilmeyen çok sayıda Amerikan firmasını da geri bırakmış asasın. Peki bu iyi bir şey mi? Çünkü bu Amerikan firmalarının çok olması ve Amerika'nın e, gayet gayet kanlı bir ülke olması arasında bağlantı olduğunu düşünüyorum. Yani e mesela Türkiye'nin de daha çok İngiliz savunma. E, aynı şeyi onlar için de söylemek mümkün. <gülüyor> İngiliz devleti için de. Yani Türkiye devletinin de çok daha kanlı bir devlet olma yolunda hızla ilerleyebileceği anlamına geliyor mu? Yoksa tamamen benim e, savunma sanayiyle öldürmek arasında kurduğum bağlantı saçma mı? Aselsan ayrıca iki Rus savunma sanayi firmasıyla Brezilya'nın dünyaca ünlü havacılık devi Embraer'i de geçmiş. Lockheed Martin hedef neymiş? İlk 50'ye girmek. Çok güzel. Ne olacakmış o zaman? Hayatımızda bizim günlük hayatımızda değişecek bir şey var mı? Yok. Kar payı mı dağıtacaklar? Yok daha fazla vergi ihtiyacı olabilir daha çok araştırma geliştirme için çünkü bir hedefimiz var artık ilk 50'ye gireceğiz evet sektöründe arge'ye en çok para ayıran kuruluş Peki niye bize bir de bunu böyle reklam gibi şu kadar Amerikan şirketi bu kadar Japon şirketi şu kadar Rus falan diye veriliyor aşağılık kompleksi diye bir şey duydun mu hiç onu radikal soracaksın Anladım. ekonomi servisi sayfasında bu bir ekonomi haberi bu, arada, bu ekonomi haberi bu evet. ekonomi haberi sektöründe RG'ye en çok pay ayıran kuruluş oh oh oh, ne güzel ne güzel evet 36 ülkeye direkt satışın yanı sıra teknoloji de ihraç ederek ortak üretim çalışmaları da yapıyormuş ee, birazdan vereceğimiz haberle bağlantılandıralım bari ee, yani başarı buysa Allah iki katını herkese versin demek lazım başka diyecek bir şey yok Evet, bir ara verip, devam edelim ondan sonra. Açık kaste. Like outlaws Like thieves on the run Skyplane caught fire over Lost Garden Canyon. A fireball of lightning that shook all the hills. But who are these friends now all scattered like dry leaves? The radio says they are just. best way we can grow our big orchards oh, is this the best way we can go higher Peter Paul ve Mary üçlüsünden gelen bir şarkıydı bu "Diporti". şeyinde Woody Guthrie'nin en ünlü şarkılarından biri ne kadar da güncelliğini koruduğunu da görüyor yıllar yıllar önce yazdığı şarkıların ve söylediği şarkıların bu Guthrie'nin bu da meyve bahçelerinde Kaliforniya'nın çalışan Meksikalı kaçak işçilerin öldüğü zamanda. Kocaman uçağı bindirip yük uçağıyla memleketlerine geri gönderildiklerinde tek bir adları olacak sınır dışı edildiler. Sınır dışı edilenlerdi Porti adlı şarkı. Evet günümüzün çok, çok çeşitli sorunlarını ele almış olduğu görülüyor. Woodrow Wilson Guthrie 14 Temmuz 1912 doğumlu kendisi. Evet onunla devam ettik. Burası Açık Radyo ve Açık Radyo'da Açık Gazete. Bu arada şeyi de söyleyelim hemen ee, İsrailliler de Doğu Kudüs'te yıkımlara tekrar başlamışlar göçmen demişken. Doğu Kudüs'te altı binayı yıkmış ve ruhsatı yok demiş. Üçünün Filistinli ailelere ait olduğu belirtilmiş. Böylece Filistinlilere ait evlerin yıkımını durdurma kararı sona ermiş olmuş kendiliğinden. Ne diyorsun bu işe? Yıkılan evler boş ve ruhsatsızdı demiş. Amerika'da biraz üzüldük demiş. Bu konuda ayrılıyor. Görüş ayrılığımız var demiş. Boş ve ruhsatsız mı? Hmm. Yani boş olması ihtimali yüksek. Çünkü evler boşaltılıyor zaten İsrail ordusu tarafından hani. Yani normal ama ruhsat kısmı biraz karışık değil mi bu işin? Yani çünkü şu anda Doğu Kudüs işgal altında değil mi? Evet bir kadınla da konuşmuşlardır yani. Ruhsat sistemiyle bir alakası olan bir yer değil yani şöyle bir şey düşünsek. E, mesela diyelim ki Türkiye Bulgaristan'ı işgal ediyor ve ardından hani daha sonra geri çekilecek bir sebeple işgal etmiş durumda ve... E, Bimlemle Nehri kıyısındaki bütün evleri önce güvenlik gerekçesiyle boşaltıyor, ardından da e, Türkiye'de Merich tabii. Ha Merich, de gerek yok doğru. Merich'in kıyısındaki bütün evleri boşaltıyor, ardından da Türkiye'deki Ankara'daki tapu kadastroya bu evlerin ruhsatı var mıdır diye sorarsa alacağı cevap yoktur olacak çünkü. Ama orada bir kadın çok sinirli bir kadın vardı. Filistinli o bu ev benim ama ruhsat vermiyorlar zaten alamıyoruz diyordu. Çocuklar da şaşkın gözlerle seyrediyorlardı bu manzarayı anlamamışlardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yıkımdan kaygı duyduğunu ve İsrail'in Kud, bak burasını seveceksin, İsrail'in Kudüs politikasının bazı taraflarını kabul etmediklerini söylemiş. Hangi tarafların mesela işgal altındaki topraklarda e, işgal genişletmek e, onların önemi yok. Yani i̇şgal bu arada bizim kullandığımız radikal marjinal bir terim değil. İsrail'in de dahil kabul etmiş olduğu uluslararası terim. Burası evet. işgal altında topraklar. Değil mi? Yani değişen bir şey olmadı bununla ilgili uluslararası. Evet. Hiçbir şey değişmedi. İsrail Başbakanı'na sormuşlar. Daha doğrusu sen soracağını tahmin ederek baktım ben. Bir Netanyahu ne dedi diye bir açıklama yapmamış. Yani zaten çok söylenecek bir şey yok bu işler. Açıklamayla değil böyle hafiften hafiften ağır ağır ittire ittire olan işler değil mi? Evet. Bir de Gazze'ye giden bir Libya yardım gemisi var. Onun ne olduğu anlaşılamıyor. Kaddafi şeyinin foundation var. Kaddafi'nin oğlunun yönetiminde Libya diktatörü Kaddafi'nin Moldova bayraklı Amaltea gemisi İsrail'den rotayı değiştirin emrini şey yapmadı diye. Ne olacağı belli değil. O da gidiyor. Ama İki tane haber var bu konuda son dakika. Biri e, geminin e, motorunun bozulduğu. Bu hmm. bir sabotaj da olabilir tabii. E, gerçi Mavi Marmara'da olanları düşünecek olursak sabotajsa da buna da şükür demek lazım. E, ve bu sebeple gemi kaptanın ikna olduğu ve Mısır'a doğru rotasını hmm. çevirdiği bir diğer gelen haberse aynı anda geliyor bunlar. E, geminin tamir edildiği, geminin rotasının gaz olduğu ve bunu değiştirmeme kararında olduğu. Bilmiyorum. Yanetinde evet. bir haberi var. Bunun devamında okuyalım. Gazze'ye yardım filosunda bulunan farklı ülkelerden gazeteciler ortak bir platform kurmuşlar. Ve bu Mavi Marmara ve diğer gemilerle özgür Gazze hareketine yani yardım hareketine saldırılardan bahsediyoruz. Saldırının basın özgürlüğü ihlali de olduğunu söyleyen gazeteciler İsrail'in propagandasına karşı koyacak ve sorumluların cezalandırılması için çalışacak diye önemli flotilla free press ffp hı hı. diye kurulmuş ve seslerini duyurmak ve haklarını aramak için bir araya gelmişler. Farklı ülkelerden 20'ye yakın gazeteci İstanbul Sütlüce Kongre Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlemişler ve yaşadıklarını anlatmışlar. 31 Mayıs gecesi olduğu meşhum saldırı Uluslararası sularda pek çok uluslararası hukuk kuralını ihlal ederek genel hukuk kuralını da Türkiye'den yola çıkan Marmara gemisinde de 9 eylemci öldürmüştü. Açıklamayı ortak açıklaması yapmışlar. İsrail'in propaganda mücadelesini bu defa kazanamayacağı fikri hakim. Tarafın gemideki muhabiri Ayşe Sarıoğlu da saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemiş. Gazetecilerin malzemelerine, kişisel eşyalarına el konduğunu ve büyük bir kısmının hala geri verilmediğini, arandıklarını, kelepçelendiklerini, hapiste tutulduklarını da aktarmış. 60 gazeteci vardı yaklaşık diyorlar. İnternet üzerinden örgütlenmeye devam ediyorlar platform platform olarak. Başlıca talepleri, İsrailli yetkililerin uluslararası bağımsız mahkemelerde yargılanması. Ekipmanların geri verilmesi, Birleşmiş Milletler soruşturma başlatması, uluslararası bir bağımsız soruşturma başlatılması, İsrail'e yaptırım uygulanması, İsrail'in tazminat ödemesi ve uluslararası gazeteci örgütlerinin tavır almasını da bekliyorlar. Bunlar çok kolay olmayacak büyük ihtimalle. Ama mücadele etmeden de kesin hiçbir bitir. şey olmayacak kesin tabii. Onun için önemli bir haberdi bu. Hı hı. Evet bu arada da müjdeler olsun Almanya'da İHH'ya soruşturma başlatılmış. Biraz arada. karışık bir haber İHH Türkiye çünkü İHH Almanya'nın kendisiyle bir alakası olmadığını açıkladı. Öncelikle bunu söylemek lazım nasıl var nasıl yok orasını ben anlamadım gerçekten. Ama bu kısmını geçeceksek Almanya'daki İHH ile ilgili e, Almanya hükümetinin açıklardına göre yaklaşık bir yıldır soruşturma sürmekteymiş. Bakınız ki tam bu tarihlere denk gelmiş soruşturma'nın sonuçlanması. Evet, insan hakları ve hürriyetleri vakfı galiba. Değil evet. Asla çıldımanın uluslararası bir insani yardım örgütü e, daha fazla Müslüman tandanslı olduğunu söylemek mümkün. E, son üç yılda Hamas'a 6.6 milyon euro aktardı tespit edilmiş. Alman makamları tarafından. Derneğin internet sitesi bloke edilmiş Herhangi bir tutuklama yok Ben de bunu anlayamadım Yani bir terör örgütü olarak basıyorsunuz Hesaplarını internet sitesini falan bloke ediyorsunuz Tutuklanan bir Allah'ın kulu yok Böyle bir terörle olay olmuş çeşit, çeşit mücadele biçimleri var Demek ki Almanlar da bu şekilde yapıyorlar Gerçekten terörle bağlı da olabilir Hiç fikrim Hiç yok yani ilgili yok. Almanya'daki ama Varsa niye tutuklama yok Yoksa niye e, banka hesaplarına, internet sitesine vesaire blokaj konulabildi bildi? Bambaşka bir yöntemde işte 5-10 yıl dağda kalacak ordu da ter ordu da kurulabilirdi. Bamba gene çok farklı bir yöntemde Fransa'da başarıya ulaşmış. Daha Bu, henüz tam başarıya ulaşmadı. Neyse önce haberi vermek geçti lazım. geçti ama evet. Ama senatoda onaylanmadı. Evet doğru ülkede. Burka giyilmesini tümüyle yasaklayan tasarıyı oyladı Fransa Parlamentosu. Ee, Ana Muhalefet Partisi katılmadı. O yasak kamusal alanda sınırlı kalsın diyordu. Halbuki yasak tümüyle sokakta da evde de hiçbir yerde giyemiyoruz. Burka. Kıyafetini kara çarşaf ya da çarşaf. Kara çarşaf dememek lazım. Karaya da mor olması bir şeyi değiştirmiyor zaten. Farklı renklerde de olabiliyor zaten. Yani rengi değil burada önemli olan bir giysi cinsinin yasaklanıyor olması. Bu arada bu gerçekten Avrupa'daki sağ kaymanın önemli noktalarından biri. Buna benzer tartışmalar Belçika'da da yoğun bir şekilde yapılıyor. Bununla ilgili haberleri vermiştik. Ve... Ayrıca Avrupa kapsamında da buna benzer tartışmalar yapılıyor. Nedir tartışma derseniz çok komik. Bütün bu tartışma aslında hiç Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla falan alakalı değil. Neyle alakalı? Güvenlik. Evet, kamuya açık herhangi bir yerde burka veya peçeli çarşaf giymiş kadınlar. 150 avro para cezası ve mecburi yurttaşlık stajıyla yani zorla yurttaşlık dersleri veriliyor. Pek güzel. Kocalarına da verilecek mi bilmiyorum. Kocalarının da sakalları yasak mı? Hayır. Hayır. Her zaman gibi kadınlara yasak. Birincisi burada böyle bir cinsiyet ayrımcılığı var. Bunları ayrıca sadece biz değil aslında pek çok insan hakları örgüt de söylüyor. Ee, Uluslararası Af Örgütü sadece bununla ilgili geniş bir rapor yayınladı mesela. Avrupa'daki bu İslamofobik... E Anti terör yasaları, yani terörle mücadele yasaları. Sen böyle söylüyorsun ama baş Adalet Bakanı Michel Mari senin bu sözlerini duysa son derece kızacak çünkü Alioumari Hanım Efendi yasanın geçmesiyle Parlamento'nun bir değil iki zafer kazandığını söylemiş dün. Nasıl yani? İki büyük başarıya imza atıldı. Biri bu, öteki ne? Biri demokrasi, biri cumhuriyet. ...Fransa Cumhuriyeti ve bak... ...geçiş tarihine dikkat edelim. 13 Temmuz... ...14 Temmuz... ...1789'un yıl dönümünde... ...Fransa devrimini... Tek ...konu ne derseniz şu... ...Fransa'da mesela 2000 tane... E, ...insan bu şekilde giyiniyor... ...yasaklı giydi. 2000 kişiden bahsediyoruz. 2000 kadın evet. 2000, 2000, kadın. 2000 kadın. Bu 2000 kadın niye bunları giymemeli? Çünkü efendim mesela... E, ...biliyorsunuz ülkenin her yanında çeşitli terör olayları gerçekleşiyor yüzünü göremezsek kim olduğunu nasıl bileceğiz gibi harika dahi yani İstanbul Muhalefet, Üniversitesi'nden çıkma, müthiş bir açıklama. Muhalefet de harika. Bu sadece kamu yerlerinde olmalıydı, her yerde olmaz diye oynamaya katılmadı. Ateşli bir konuşma yaptı. Beyler ve muhterem hanımefendiler ve beyefendiler siz birer hipokritsiniz dedi 1789 ruhuna uygun şekilde konuşan bir hı hı. muhalefet lideri çok sevdim. O şaklatarak Selis Fransızcasıyla siz birer hipokritten başka bir şey değilsiniz diye bağırdı. Çok öfkelenmiş gibi yaptı Sosyalist Parti biz katılmıyoruz bu oylamaya dedi sokakta olur mu dedi. Kamu alanında dedi. Ee, yani birincisi inanç özgürlüğü diye bir şey var ve inancı gereği e, sihler kafalarını sararken e, Budistler e, işte entariler giyerken falan filan diye devam edebilirim. Hindistan'da harika olurdu böyle bir yasak mesela sih, sih sarığını... Hı hı kaldırmak. İngiltere'de bu tartışmalar hayır, yaşandı. Hayır. Şu yalnız başbakanı başta olmak üzere zorla kafasını açtıracaktı. Zorla yurttaş Man, yapmak da keyifli. Manmuan Singh de başbakan da çünkü <gülüyor> bir sih ve başını örtüyor diye örtüyor. iddialar var. Ama bence bu vatandaş yapma olayı çok güzel. Bir din özgürlüğünü inanma özgürlüğünü ihlal ediyorlar ki bu evrensel bir hak. 2 e, ...ifade özgürlüğünü ihlal ediyorlar... ...ki bu da bir evrensel hak... ...çünkü kendi istediğin gibi ifade edebilme hakkın var... Hı hı. E, ...bunların hepsi çöp... E, ...ve üstüne üstlük bu demokrasi adına yapılıyor... ...her zamanki gibi. ...demokrasi ve cumhuriyet ikili Aha. zafer kazanıyor... ...ama bu zorunlu vatandaşlık olayı... ...daha doğrusu zorunlu vatandaşlık eğitimi olayı bence değerli... ...çünkü... E, Bence Türkiye'nin bundan öğreneceği çok şey var. Mesela Cemil Çiçek bence bu haberleri ağlayarak, yani şey gurur gözyaşlarıyla ağlayarak izlemiş olabilir. O da geçenlerde... Tahassürden e, diyorsun. Evet, e, şey yaptı. E, bir okul açılışında ya da okul kapanışında ya da okul karnet öğrendi artık. Hangisi bilmiyorum. E, bir sebeple e, ülkemiz dışında Türkçe eğitim vermekte olan okullardan birindeydi. E, ve çok güzel muhabbetler geçti aralarında. Kendisi dedi ki Nijeryalı bir kız e, çıkıp Türkçe şiir okuyunca yahu bakın bunlara bile öğrettik. Hala daha Hakkari'de orada burada Türkçe konuşamayan insanlar var falan diye böyle bir hayıflandı üzüldü. E, ve üstüne üstlük bunun terör sorunlu dedikleri o ne üdüğü belirsiz sorunla da bağladılar. E, yani hala da Kürtlerin Türkçe bilip Türkçe konuşup Türk olmaları bekleniliyor. Ve bunun üzerinden de bir barış ortamı yakalanmasıysa bir diğer beklenti. Fransızları anlasa anlasa Cemil Çiçek anlayacaktır Anlıyor, diye düşünüyorum evet. o yüzden. Peki Cemil Çiçek derken oradan da başka bir çiçeğe geçeyim Albay Çiçeği durumuna ıslak imzanın orijinalini gönderen ihbarcı subayın 9 ay önce yazmış olduğu şey gerçekleşti. Askeri savcılık devreye giriyor. Ve e, Albay Çiçek Fransızlar devreye girdi <gülüyor> ...askeri savcılığın devreye... <gülüyor> ...Balbaç de suçlanacağı... bir vardı. Emri verenlerin... ...yargılanması önlenecek deniyordu. Yani ihbarcı subay yine haklı çıktı... ...diye bir haber var. Bunlar da bugün gazetesinde gördük. Ve... ...hakikaten de ilginç bir şey var. Yani askeri savcılık... ...hedef TSK diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri diyor. Sivil savcılıkta hedef hükümet diyor. Burada bir gariplik yok mu? Yani çünkü hani... E... Daha önce ihbarı yapmış olan kimliği belirsiz subay vesaire kısmını bir kenara bırakacak olursak elimizde irtica ile mücadele eylem planı diye bir şey var. Ee, AKP, Fethullah Gülen vesaireyle bağlantılı çeşitli eylemlilikler öneriyor ki bu eylemliklerin içeriğine tekrar girip tekrar tartışmak hiç istemiyorum. istemiyorum. Zaten çeşitli zaten şiddet var. eylemleri de dahil hukuk dışı işlerden bahsediyor. Şimdi böyle bir eylemlilik planı e, ne anlama geliyor o zaman? Şimdi askeri savcılık diyor ki. Bu kişi terfi ettirilmediği için sinirlenmiştir. Sinirlendiği için AKP ile hükümet partisiyle ilgili çeşitli böyle garip şeyler yazarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zayıflatmaya çalışmaktadır diyor. Sivil savcılıksa elimizde böyle bir belge var. Bu belge doğrudan hükümet devirmeye çalışan bir askeri komplodan bahsediyor diyor. Şimdi benim anlayamadığım şu yani aptal mantığımdan olabilir. Şimdi Dursun Çiçek böyle planı yazarken şunu mu hesaplıyordu? İki tane planı olabilir. Bir, bu planı devreye sokmak. O zaman bir orduya ihtiyacı var. Çünkü tek başına çok zor olur. Git orada patlat, git burada patlat falan. Mümkün değil. Zaten şey olarak da mümkün değil. Kızı da taraf gazetesine söylemiş. Babam üstlerine itaat eder, öyle yapmaz, bağımsız demiş. Yani çünkü ilginç bir şekilde askeri savcılık öyle bir iddianame hazırlamış ki Dursun Çiçek dışında... Bir Allah'ın kulunun bu işle alakası yok. Dursun Çiçek bir gün oturmuş ve bir ile mücadele eylem planı hazırlamış diye başlayan bir hikaye. Evet meçhul çubayın dediği çıktı dedikleri de o işte. Çiçeği verip kurtulacaklar diye bir şey. Fakat bir başka komploda şey de var. Yargıtay Başkanı gerçek yerde değişiklikler dışarıya farklı yansıtılıyor demiş. Avrupa'yı da yanıltmışlar diye bir şey var. Ki gerçek demiş. yer bir Avrupa uzmandır biliyorsunuz. Avrupa'da Bildiğim kadarıyla sekiz arkadaşı var her birine sormuş her biri söylemiş bunu yani şaka gibi hikayeler yani gerçek yerin Avrupa dediği yer neresi bilmiyorum çünkü Avrupa'nın sınırlarına dair tartışma hala devam ediyor mesela Türkiye'de Avrupa mı Avrupa sahna göre değil falan diye devam eden hikaye var ya. Evet çiçeği alın büyükler dursun bir yandan bir yandan da işte babam yerdir. bu çiçek hikayeleri çiçeği feda ettiler diye başlıklar var gazetelerde. Bir de bu anayasa tartışmalarında işte Avrupa'ya farklı yansıtıldı diye bir komplo vaziyetleri var. Mecliste de şey işte tartışmalar falan olmuş kavgalar. Ama biz mecliste hemen şeyde iki basın açıklaması var. Onları söyleyerek çıkmak zorundayız herhalde. Hı hı. Birisi Rusya ile nükleer anlaşma mecliste onaylanmak üzere. Nükleer enerjinin iç yüzünü iyi bilenler bu radyoaktif oldu bittiye izin vermeyecektir diye bir basın açıklaması yapılacak. Bugün saat 12'de Beşiktaş İskele Meydanı'nda nükleer karşıtı platform İstanbul bileşenleri Meclis çünkü 23'e kadar galiba çalışıyor ve 29 Haziran'da meclise sevk edilen tanıtlaşma tasarısı jet hızıyla geçirilerek meclis genel kurumuna indirildi. Bu hafta yasalaşması bekleniyor. Ülke ve halk için ağır maliyetler getirecek gelecek nesillere baş etmesi imkansız bir kirlilik mirası bırakacak diye diyorlar ve hayır diyenlerin sesinin duyurulması da medyanın sorumluluk alanına giriyor diyorlar böyle bir. Beşiktaş İskele Meydanı'nda 12'de açıklama var. Ee, bir diğer hak adalet arayışı ise Davutpaşa'da gerçekleşen Mahitap Atölyesi patlamasıyla ilgili 21 kişi ölmüştü, 114 kişi de yaralanmıştı. Ee, bugün saat 9.30'da Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. duruşması görülecek. Ee, hala da sanık tanık ve şikayetçilerin ifadeleri ile ilgili süreç devam ediyor. Ee, sorunların yargılanması için patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları e, hem olayın duyulmasını hem de desteklenmesini istiyorlar. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de grev kararı asılmış durumda. Toplu iş sözleşmesi e, uzlaşmayla sonuçlanamadı. Belediye İş Sendikası da e, Edirne kapıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kadar yürüdü ve grev kararını asmış binlerce işçiyle birlikte. Taşeronlaştırmanın kaldırılmasını istiyorlar. Ve e, kapsam dışı çalıştırmanın olmamasını istiyorlar işçilerin talebi bu belediyede nanik yapıyor e, Yani İstanbul e, Belediyesi galiba şu andan itibaren artık grevde e, bundan sonrasını takip etmek gerekecek İzmir'de de grev devam ediyor Büyükşehir Belediyesi ile Ünibel AŞ arasındaki toplu sözleşme olamamıştı 9 Temmuz'dan beri grevdeler e, gittikçe yoğunlaşan bir grevler var kamu sektöründe evet. E, olacağı buydu 2001 krizinden beri sürekli olarak e, zaten çok olan hakları pıtır, pıtır pıtır pıtır pıtır maaşlarıyla birlikte kesilen ve artık neredeyse köleliğe doğru gitmekte olan işçilerden bahsediyoruz. Çok destekleyecek şey var yapacak da çok şey var Türkiye'de. Evet. Bir de son demin süreyi açtık ama bir cümleyle de değinmiştik kalmasın diye BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Başbakan Erdoğan'ın partisine yönelik terörden nemalanıyor sözüne yankı vermiş, tepki göstermiş ve 20 yıllık bir gelenekten geliyor İşkenceler gördük, ağır bedeller öderdik. Halen de 1600 partili cezaevinde eğer bu nemaysa Allah size iki katını versin inşallah demiş. Bence de esprili bir... Cevap sayılabilir. Yani ortada bir nema varsa hakikaten e, Kürtlerin ya da BDP'nin e, ciddi anlamda kârda olduğunu söyleyebilmek kolay, kolay değil. değil. Açık gazde. Cengiz Ahtarla Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Mer, günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Dünya Silahsızlanma Günü'ymüş, öyle mi? 17 Temmuz. 17 Temmuz, evet. Her yılın 17 Temmuz'u Dünya Silahsızlanma Günü. Bu yıl iki tane önemli faaliyet var Birleşmiş Milletler'de. Bir tanesi bu silah ticareti antlaşması üzerine yapılan çalışmalar. Bunun dört tane hazırlık komitesi var. Bir i̇lk oturumu geçtiğimiz pazartesi. Yaptılar ve amaç 2012'de e, bir kurucu konferansla öyle diyelim adına bir e, silah ticareti antlaşması'nı ortaya çıkarmak kolay bir şey değil tabi çünkü e, Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi bu saldırılara karşı kendini savunmak diye bir ilke getiriyor. Yani bütün silah ticaretinin arkasında veya silah alımının diyelim arkasındaki mantık bu. Ee, özür bu ve e, burada da herkes kendi bildiğini okuyor. Mesela en tipik örneği İsrail. Daha, e, geçen gün e, Netanyahu Obama görüşmesinde e, İsrail'in meşru e, güvenlik endişeleri e, üzerinden bir karar çıktı. Yani e, ikili toplantıda biliyorsun ve Obama bunun üstüne basa basa söyledi. Bu ne demek? Yani İsrail güvenlik e, endişeleri dolayısıyla istediği silahı istediği şekilde alır ve hatta kullanır anlamına geliyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii e, bir silah ticareti antlaşması herkesin kabul edeceği yani bir norm, uluslararası bir norm getirilmesi hiç kolay değil ama Gene de çalışılıyor ticaretin yüzde sekseni belki daha fazlası beş ülkenin elinde zaten altı ülkenin elinde aslında o beş ülke de son altı, derece altı e, o evet. kadar ilginç ki o altı ülke aynı zamanda bu e, İran'a e, yaptırım uygulayan ülkeler. Evet 5'i de zaten ilk 5'te P5 evet yani Çin, Rusya, Amerika, Fransa ve İngiltere Onlar da dünya güvenliğini korumakla birinci derecede sorumlu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Yani görüyorsun değil mi Şemay'ı? <gülüyor> Altıncısı da Almanya Almanya evet Almanya. o çeşitli sebeplerden dolayı girememiş şu an Tarihi sebeplerden dolayı orada yok yoksa <gülüyor> Almanya'nın da <gülüyor> orada olması gerekirdi. Hatta Japonya'ya da yakışırdı biliyorsun. da Militarist evet. bir ülkedir yani. Şimdi vazgeçti ama yani tam bir kepazelik. Tabi burada gelişmeler yani bir takım gelişmeler de yok değil. Mesela İngiltere, Fransa, Almanya ve şimdi e, Obama Amerikası bu e, silah ticareti an, antlaşmasını destekliyor. Çin'le Rusya e, çekimser. Yani, e, niyetli değil pek. E, kavga sürüyor. E, bu bu birinci girişim, e, yani bu haftaya rastlayan o anlamda söylüyorum. İkincisi de bu e, el silahlarının e, sınırlandırılması üzerine yapılan çalışmalar. E, bu... Şimdi e, ondan ona geçerken bir şey daha ilave edeyim size. E, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün son raporuna baktım ben de. Hı -hı. Sipri'nin işte bu evet. konunun bir numaralı uzmanı zaten. Evet. 40 küsur yıldır bu konu üzerinde evet. rapor yayınlıyor. Çok objektif. Son 10 yıl içinde 2 katına çıkmış. Kriz filan dinlemiyor. Hı. 1 trilyon 530 milyar evet. dolar. Yani insanlık tarihinin e, re, re, rekoru. Ve tabi Amerika Birleşik Devletleri 661 milyar dolarlık savunma hı hı. bütçesiyle buna savunma deniyor. E, o da zaten Tamam, diğerlerinin tamamından fazla. Dünyanın geri kalanının toplamı kadar. Yani ilginç bir şey. Bunları imha etmeye kalksan edemezsin. Edemezsin, <gülüyor> evet. Şimdi Türkiye'ye baktım ben de. Türkiye başa güreşiyor maalesef. Ee, silah alımında dünya 10.sü. Ee, 2008'de 16 milyar dolar civarı bir alım var. Ee, geçen yıl 19 milyar. Şimdi artacağından emin olabilirsin yani 2010'da. Ne kadardı son rakam? E, 2009, 19 milyar. 19 milyar dolar, evet. E, geçe, 2008, 16 milyar. Şimdi kolaylıkla yani 20'nin üzerine çıkmıştır. Evet. E, tabii yurt içi hasılanın yüzdesi olarak baktığında 3 civarında. Çok fazla değil tabii. Çünkü diğer yurt içi hasıla artıyor sürekli ama... Gene de e, yani 20 milyar evet, e, dolar mi? as para değil. Yani. Biraz önce de zaten. Bu, bu kontrolsüz yalnız bu çok önemli. Ne demek kontrolsüz? E, bunun yani hiçbir sivil kontrolü yok. Evet yok tabi. Yani, Onu da konuşmuşuz. Şunu alalım diyoruz e, diyorlar alınıyor. Bir de medyada özellikle son e, birkaç haftadır e, yani belki bir aydır filan devam eden yeni kampanya da var işte. Türk silahlı heronlar bilmem başka zırh yapılıyor. Dünyada benzeri yok. En iyi zırhı yapıyor. Gerekirse Türk heronunu da kendisi yapar diyorlar. ve Son olarak bugün de tam bir özel olarak hazırlanmış olduğu izlenimini veren bir haber var. Aselsan'ın övgüsü var. İlk 100 dünya devi arasında. Geçen yıl en büyük 93. iken şimdi 7 basamak birden yükselerek 86. sıraya yükseldi diyor ASELSAN'ın. Müthiş bir başarı. ARGE'ye evet. <gülüyor> de en çok pay ayıran kuruluşmuş yani insan, i̇nsan Evet insan öldürmeye. Konusunda araştırma geliştirme. Evet yani Türkiye'deki tüm savunma sanayi firmalarının araştırmaya ayırdığı payı ikiye katlıyormuş ASELSAN'ın ARGE araştırmaları. Bu da çok çok sevindirici olarak verilmiş. Bugün Radikal'den okuduk. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu. Şimdi tabii Türkiye'nin genel araştırma geliştirme payına baktığında bu silah konusundaki ARGE çok yüksek olduğu için o da Türkiye'nin bu konudaki harcamalarının yüzdesini arttırıyordur tabii. Evet çok Ama veterinerlik hizmetlerine harcanmıyor yani. Hayır. Bil gıda sağlığına filan dair. Şimdi bu silahsızlanma konusu e, yani bu Uluslararası Silahsızlanma günü tabi çok genel bir kavram. Yani silahsızlanmadan kasıt burada hem konvansiyonel silahlar hem e, nükleer silahlar e, hem küçük silahlar yani el silahları tabir edilen. E, o evet Küçük bir, silahlar bir, da tabi korkuyor. O bir kabus. Orada bir iki rakam vereceğim. Şimdi <Gülüyor> Yani gözde görülmeyen bir şey ama e, sosyolojik bir vaka hele Türkiye gibi bir ülkede. E, şimdi bütün bu e, yani demin adını ettiğin ASELSAN'ın başarıları, tırnak içerisinde ARGE çalışmaları, silah alımı falan bütün bunlar bir tarafa. Bir de e, e, PKK'nın e, son e, faaliyetleri... Sonrasında dilimizden düşmeyen bir silah bırakma lafı var. Evet. Malum, yani silah bırakılsın, silah bırakmadan, silahsızlanmadan Türkiye'de sadece PKK'nın silah bırakması anlaşılıyor biliyorsun. Yani ne yani ne daha az silah alalım, ne evlerdeki 7 milyon ve çoğu ruhsatsız geleceğim oraya silahlardan arınalım, ne korucular silahlarını bıraksın. Bir tek PKK bıraksın. Anlaş, e, anlaşılan bu. Şimdi buna biraz baktım. E, bir benzer e, bir deneye e, Kuzey İrlanda'ya. E, Kuzey İrlanda'da an, e, anlaşma e, paramiliter silahlar konusundaki ve silah bırakmanın nasıl olacağı ile ilgili anlaşmanın ile ilgili ilk rapor Ocak 1996. ...Uluslararası bir rapor bu. Ondan sonra... ...98'de biliyorsun... ...Belfast'ın antlaşması... Anlaşım, ...Yani evet. Salcuma, yani Good Friday antlaşması... ...imzalanıyor. Yani 96... E, ...Silah Komisyonu... ...bu kurulan en önemli komisyonlardan... ...bir tanesi uluslararası bir komisyon... ...bir kere Katyen İngiliz ve İrlandalı... ...yok içinde. Çünkü yani... ...aklın yolu yani... Tarafların bir silahsızlanma komisyonunda veya silah bırakma komisyonunda daha doğrusu decommissioning bulunmaları mümkün değil. Ee, kuruluşu 20, 26 Ağustos 1997 ee, Kuzey İrlanda'nın e, boyunu fosunu gözünün önüne getirebiliyorsun. Oradaki insan sayısını da aşağı yukarı biliyorsun değil mi? Yani evet. İşte bizim e, İstanbul'un bir mahallesi kadar bir yer yani. Ne zaman lave edilmiş tahmin edebiliyor musun? Komisyon. Bu yılın Şubat yani, ayında. Bu yıl değil mi? Evet. Bu yılın Şubat ayında. Yani Ankara'da kapalı kapılar ardında oturup bu bu gibi meselelerin böyle şıpın işi olduğunu zanneden akılda neler? Hakikaten yani biraz bir kitap okusalar, Google'a girip biraz baksalar, bu işler nasıl olmuş? Ne kadar zahmetli işler? Ne kadar uzun zaman alan işler? Ee, ve epitopu toplanan silahlara baktım komik yani yani hepsi verilmiş ama silahların yani bir gizli saklı silah falan yok ee, mesela 3 ton semtex var o kadar patlayıcı 1000 hmm. tane tüfek 30 ee, tane ağır makinalı 7 tane kullanılmamış yerden havaya roket 7 tane alev makinası 1200 düzenek 20 tane anti tank RPG yani 100 tabanca 100 kadar da el bombası o kadar 13 yıl ve bunlara bir silah toplandı mı deniyor Ama toplandı bu kadarmış adamla adamların silahı yani. RPG dedikleri kaçmış 20 tane 1000 20. <gülüyor> tüfek bunlar tip tipi tüfek mi bu RPG şey canım. Hayır hayır şeyi soruyorum. Ha, Tabi tüfek. Tabii, tabii. Evet. Evet. Peki şeyde Meksika'ya baktım ben de hazır konuyu gelmişken. Şimdi Meksika'dan her hafta aşağı yukarı böyle 10 ölü 21 ölü çatışma haberleri okuyoruz. Evet. Uyuşturucu filan. Evet. Son 3 yıl içinde Meksika'da Kaçak tabanca ele geçirilen sayısı 75.000 bin ee, yani <gülüyor> ve otomatik silah. Ne ayol o 75 bin şey komik. <gülüyor> <gülüyor> ben sana Türkiye'nin rakamlarını vereyim de gör Meksika neymiş. Şimdi bu tabi silahsızlanma meselesi daha doğrusu silah bırakma meselesi tabi öyle şaka değil yani çok uzun süren çok zahmetli ve siyasi boyutu olan bir şey. Mesela İra son dakikaya kadar direniyor. Nasıl direniyor? Ee, e, şiddet faaliyetlerine devam ederek değil silahı bırakmayarak de, direniyor. Çünkü o, o esnada Shintzain e, masada müzakere ediyor. Hmm. İran'ın adamı da masada var. Adında yalnız alnında İran yazmıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Ya ama bunsuz da olmuyor bu iş yani. Böyle bir böyle bir gerçek var. BASK meselesinde de benzer şeyler oldu. Ki o daha çok daha farklı tabii. Silahsızlanma dediğimiz iş yani şaka değil. Şimdi gelelim bu ne dedin? Meksika'nın 75 bin, bin kaçak tabanca Aha. ve otomatik silah ama bu son 3 yılda ele geçirilenlerin ben sayısı. Evet. fıstık. Şimdi ikinci girişim gene bu hafta ile alakalı bu Birleşmiş Milletler'in küçük ve hafif silahların artışını önlemek amacıyla geliştirdiği eylem planı. Burada Türkiye nal toplamaya devam ediyor tabii. OECD'nin de benzer çalışmaları var. Pardon OECD diyorum. OECD'nin, Agit'in yani. Evet. Ama... Türkiye burada bir önceki yıl verdiği raporları tarihini değiştirip veriyor. Muş, Umut Vakfı biliyorsun bu işle birebir ilgileniyor. Evet. Türkiye'de bu konuyla ilgilen, ilgilenen tek vakıf zaten. Umutvakfı.org.tr Dünya kadar bilgi var. Oradan derlediğim bilgiler hakikaten tüyler ürpertici. Fakat onlara girmeden önce bu dünya ...küresel barış endeksi var, işitmişsinizdir, GPI, Global Peace Index. Peace Index, evet. Bu 149 ülke üzerinden yapılıyor. Askeri her şey dahil buna, askeri harcama, insan hakkına saygı, terör riski, cinayet oranı, yolsuzluk, siyasi istikrar, uluslararası ilişkiler... ...bireysel silahlanma düzeyi tabii, yani 100 bin kişiye düşen silah sayısı üzerinden... Bir, bir endeks hazırlanıyor yıllık bu visionofhumanity.org'dan buna ulaşmak mümkün. 149 ülke arasında Türkiye tabii çok iyi bir yerde. Bir, bir tahmin et bakalım abi. Bir mi mü? <gülüyor> Hadi kadar. üç peki hızlı. Yani işte ilk on içinde varız diyoruz. Hayır yani. hayır o öyle değil. Aşağıda. Yoktur. Ilk canım. onda ilk onda işte, işte Norveç falan var canım. E Tamam evet. yanlış mı düşünüyorum? <gülüyor> Lezzet. 126. <gülüyor> Kaç ülke var ki? 149 öyle mi? 149 evet. da. Evet. Hmm. Fena yani değil aslında. 13. Sırada yani dünyada bu bu endeksler. İlk ilk ilk ilk on tabii. İlk on yani. evet. Şimdi Türkiye'de 7 milyon silah var Ömer. 7 milyon. Hmm. Küçük, küçük evet. küçük evet. deyince de güzel, küçük güzelmiş gibi görünüyor. Şimdi yani her 10 kişiden birine geliyor aslında ama kadınlarla çocukları çıkardığın zaman niye canan arıtmanı çıkaramayız? Ya işte o eksantri <gülüyor> <gülüyor> var tabii de. Yani sende de yoktur. Dolayısıyla yine birbirinizi götürüyorsunuz. Evet. Rahat <gülüyor> <biri cahit. gülüyor> Evet, 7 milyon, öyle mi? 7 milyon, evet. Ve bunların büyük çoğunluğu Rus hatsız. Yılda 3 bin kişi ateşli silahlarla ölüyor. Cinayetleri %60'ında e, bu ateş silah kullanılıyor. E, bu tartışma, kıskançlık, namus gibi önceden tasarlanmamış olaylarda silah kullanımı %90... Trafikte 13 milyon sürücünün %8'i ciddi düzeyde agresif sürücü. Ne kadarı? Yüz... 13 milyonun %8'i. Fena değil. <gülüyor> ya mi, e, yani 1 milyon ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bir de konsantrasyonu düşün. Çoğu İstanbul'da bunların ya. Yani. 1 ee, milyon agresif sürücü var. Ha? E. Ateşli silahların %80'i her an belde el altında torpidoda ...yastık altında ve çekmecede... ...hazır ve nazır... ...ve silahla işlenen her on cinayetten... ...biri trafikte gerçekleşiyor. Evet. Mutlumuz yani, tutuldu. Trafiğe pek çıkmamak lazım. Şimdi yani. bu hele sıcakken... ...bu Bakırköy <gülüyor> Psikiyatri'nin yaptığı... ...bu ruhsata başvuruyorlar çünkü... ...800 kişi üzerinden yaptıkları... ...bir çalışma var. Burada... Ee, Korkunç. Yani yüzde elli si e, histrionik. Yani her ortamda dikkatlerin kendi üstünde olmasını isteyen tipler. Yüzde kırk üçü obsesif kompulsif. Yüzde otuz biri agresif. Yüzde yirmi üçü de paranoyak. <gülüyor> Rusat. Abi, Biz, ama bu, Rusat vermiş, verdiler mi, vermediler mi belli değil. <gülüyor> Bizim burada yaptığımız küçük araştırmada koridorda bunların dediğinden hepsi bizde de var aynı. Tabii. Bir, radyo, e, bir, bir kişi de bunların hepsinden birden de olabiliyor. Evet. Tabii. Şimdi bütün bunları e, dikkate alan, almaya çalışan bir yeni silah kanunu tasarısı dolaşıyor ortalıkta. Çünkü bir önceki kanun çok eski. 1954 Ateşli Silahlar Kanunu. Şimdi burada bir takım işler yapıldı mecliste. Daha hala e, komisyonda. Ee, ama bu töre adet kılıfıyla bireysel silahlanmayı kolaylaştıran bir yasa. Ee, aslında bu. Silah tüccarlarının ekmeğine yağ sürüyor. Yani, yani kaş yapayım derken e, göz ya da can çıkartacak bir e, girişim. Bu küçük silahlarla ilgili tabii, bir tabii, yasa. Tabii. Evet. Tabii. Bu e, aslında e, zorlaştırıyor gibi gözükürken e, kolaylaştırıyor. Mesela e, Gene Umut Vakfı'nın e, hazırladığı 26 değişiklik öner önerisi var, 7 tane de yeni madde öneriyor. Mesela bir tanesi şu, yani vakfın önerdiği, bar, pavyon, gece kulübü, düğün salonu, diskotek, taverna gibi alkollü içeceklerin tüketildiği toplu eğlence yerlerinde ve kamuya açık alanda yapılan düğün, kına, nişan, sünnet gibi törenlerde trafikte ateşli silah bulundurulamaz e, maddesini getir diyor vakıf. Bu ne demek? Böyle bir madde yok tasarıda. Evet, çok şaşırtıcı evet. Yani şaşırtıcı mı bilmiyorum ama. Ay canım yani bağlanıp şeyi de diyor evet. yani. Bir üç, üç, ne, bir sonra... Demin yanlış söyledim. Şaşıracak hiçbir şey yok da yok. çok kaygı verici yani. Allah silahla yaşamak diye bir, yani bir şiddet perver ve silah taban bir toplum yani. Herhalde bu konuda abinin bir itirazı. Yok. Yok. Yani. Evet. Abi... Silah durumu bu. Silahlanmaya devam. Evet, çok eğlenceliymiş. <gülüyor> bir de Avrupa Birliği konusunda bir küçük gelişme oldu. Dün bu siyasi diyalog toplantısı vardı. Mutat bir diyalogtur bu. Hı hı. Ee, işte görünürlük açısından önemli. Catherine Ashton geldi. Bu dış işlerinden sorumlu İngiliz hanımefendi. hanımefendi. Ee, herhalde Türkiye'ye ilk defa geliyordu. İşte Bir takım yani afaki laflar edildi Türkiye tarafından da işte bu PKK konusunda işbirliği Efendim Türkiye'nin dünyadaki yeni rolü ve 3 madde olarak da ancak üçüncü madde olarak da Avrupa Birliği ile olan ilişkiler konuşuldu dün hmm. dünkü toplantıda Avrupa Birliği tarafı da işte çalışın kazanırsınız falan demiş o Genişlemeden sorumlu komiser var bir tane hani Çek. O da yeni öğreniyor işi. Suvaba'da mı? Yok. O, o evet. enteresan. Ee, o İslav adına rağmen Avusturyalıdır. Avusturyalı, Çek, yani, işte, Avusturyalı evet Suvaba'da'nın söylediği daha ilginç aslında. Çünkü o Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani böyle de böyle politika mı yapılır gibilerden bir şeydi. <gülüyor> Sitayiş'te bulundu. Ee, açıkçası haklı tabi yani anayasa e, değişiklik paketinin yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz ama e, bu reddedilmesi için e, gerekli, e, geçerli bir neden değil olamaz e, dedi. Kendisi de sosyalist ve e, e, yeni CHP ile ilişki kurmak istiyor tabi uluslararası e, sosyalist e, Baykal'ın gitmesinden sonra ama herhalde partinin pek de değişmediğini bu surette Görmüşlerdir. Evet. Çok e, olan hiç açıcı sayılmaz ama ne yapalım böyle hayat işte. Sen de sizde silah var değil mi orada? Bizde su tabancası kullanıyoruz. Ama içinde ne suyu var? Limonlu su böyle göz yakıyor. Ee işte gördün mü? O da bir silah yani. <gülüyor> küçümseme. 7 milyona dahil etmiyorum ama. 7 milyon, 7 milyon 2 olsun en kötüsü ne olacak? <gülüyor> Çok teşekkür. Hayırlı silahlan silahsızlanmalar diyelim. Teşekkürler <gülüyor> Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Evet, saat 9.30'a gelirken, hatta gelmişken şu anda bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuğumuzu hatırlatmak istedim. Yılmaz Akyüz, South Center Baş Ekonomisti. Doktor Yılmaz Akyüz, Hasan Ersel bizim adımıza konuk etti kendisini ve dünya ekonomik krizini bütün veçeleriyle İki gün boyunca konuştular. Bugün ikinci günkü program birazdan yayınlanacak. Doktor Yılmaz Akyüz'le Hasan Erselin bizim adımıza yaptığı konuşma. Şimdi ara veriyoruz bunu da duyurduktan sonra. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete'deyiz. Yılmaz Akyüz'le sohbetimize devam ediyoruz. Almanya'dan söz ediyorduk. Almanya'nın dünya e, ekonomisinin tüm üzerindeki olumsuz da etkisinden söz ediyorduk. Ona bak, devam edelim. <Gülüyor> Evet ya Almanya çok gözden uzak kaldı herkesin gözünde Çin var Evet bunun tabi önemli nedeni gündemi daha çok Amerika biriyor Amerika'daki tartışmalar ve Çin'in Amerika'yı a olan iki tarafı fazlası ticaret fazlası çok büyük şey ama mesela ben e, bir hesap yaptık bu ithal iç içeriğini katarsan Çin'in Amerika'da Katma değercisinden ticaret fazlası. Yani Amerika'nın yaptığı, Çin'e yaptığı ihracatı katma değer olarak diyerek Çin'in Amerika'ya yaptığı ihracatı katma değer olarak diyerek karşılaştırsan e, çok büyük fark yok. Çin'in Amerika'yla olan, e, olan fazlasıyla Japonya'nın ya da Almanya'nın fazlası da büyük bir fark yok. Çünkü Almanya ve Japonya'nın ihracatlarının ithalat içeriği çok düşük. Evet. Bir de üstelik katma değerinde çoğu ...tamamı hemen orada kalıyor. Çin'de... ...katmeleri çok önemli bir kısmı... ...yabancı sermaye tarafından dışarı, dışarı gidiyor. gidiyor. Şimdi bu bir yana... ...Çin'in... ...Çin'deki iracatın... ...şeyi önemli. Katkısı büyümek önemli. Fakat... şey de çok daha fazla önemli. Almanya'da ve hatta Japonya'da... Evet. ...benim yaptığım tahminlere göre... ...Çin'de ihracatın son... ...krizen önceki... ...8-10 sene içinde... Büyümeye katkısı yüzde otuz, otuz beş. Japonya'da yüzde elli, Almanya'da yüzde yüz kırk beş. Yani eğer ihracat olmasaydı Alman ekonomisi küçülecekti. Hı hı. Çin'de ihracat yüzde yirmi beş büyüyor, iş tüketim yüzde sekiz büyüyor, iş yatırım yüzde on iki büyüyor. Almanya'da iş tüketim büyümüyor, ihracat yüzde evet. dokuz büyüyor. Şeyi anladın, aritmetiyi evet. anladın. Evet. Evet. Şimdi e ekonomi yani dünyanın böyle talebini çekiyor ve dünya bir büyüme vermiyor. Şimdi bu çok fazla sorun değil Avrupa dışındaki ülkelerde. Bunu nasıl yapıyor? Bunu competitive disinflation dediğimiz bir olay. Yani döviz avro serbest fiyatada dolaştığı için, o belirlendiği için avro üzerinde bir müdahale yok. Fakat ihracatta bir rekabet gücü şey yapmak için, kazanabilmek için iç fiyat ve ücretleri yükleniyor devamlı. <gülüyor> ücretleri verimlilik artışı arkasına çekerek evet. ve iç piyasada fiyatları düşürerek bir rekabet gücü katlanıyor. Buna kompetitif disinflation, biliyorsun bunun öbür tarafı kompetitif devaluation Ama evet. sonucunda rey olarak aynı hesaba geliyor. Şimdi bunu eee Düşün şimdi bir ülke var İtalya gibi ya da Yunanistan gibi ücretlerle bu kadar oynayamıyor. Ücretlerde bu kadar esnekliği yok. Hı hı. Ve parasını da devriye e de, yapamıyor. E bu ülke dolayısıyla ha. devamı açık veriyor. Açık vermemesi için kısılması lazım ülkenin. Kısıtması lazım. O zaman da büyümüyor. Şimdi bugüne kadar açı vere vere vere bu borçları biriktirmişler. Şimdi bunların bu Moç sonundan çıkabilmesi için büyümesi lazım. Tabii. Yani büyüyecek, ilançat vazası yaratacak, kamu sektörüne geri yaratacak. Şimdi ama Almanya'nın bu politikası sürece, bunların büyümesi mümkün değil. Ya Yunanistan ya sen Avrada çık git, devirasyon yap, ee, o zaman şey yaparsın. Ya Almanya Avrada çıksın. Evet. <gülüyor> İkincisi. Evet. Ya Avro çok düşsün ki bunu Almanya da istemiyor. Amerika da evet, istemiyor. Tabii. Şimdi e, bu sorun kısa vadeli bir kitle sorun mu Yunanistan'da yoksa çok ciddi bir sorunun ifrası gelecek bir şey mi? Bunu kimse bilmiyor ama e, şu bir gerçek ki e, büyümediğin sürece bu sorunu çözmen mümkün değil. Yani Büyümeyen bir ülkeye daha fazla gelir yaratmayan, ihracat yaratmayan bir ülkeyi boş sorunu sökmek için daha fazla borçlandırmak işi daha kötüleştirdik. Evet. Bunu 80'lerde Latin Amerika'da denediler. Biz Unutlat'ta bağırdık 86'ta raporumuzla. Benim ilk yap programdan bir tanesi de Latin Amerika bu borcu ödeyemez. Bu likit de sorun değildir. Bu borcun biraz tıraşlanması lazım. Biz de %30-35 falan demiştik. Etekim o civarda bir şeyler yapıldı daha sonra arkasından Arjantin, arkasından Rusya. Bunlar hepsi likidite sorunu diye IMF bunları finanse etti ve bundan sonra da iflas ettiler. Benim gördüğüm Yunanistan'ın durumu durumuna çok benziyor. Ve bu ülke Arjantin kendisine devalüasyonu yasaklamıştı konseptte falan. Evet, evet. Alıyor. Evet. Şimdi Başkasının para kuruluna geçerek, para evet. geçerek evet. yavaş e, yasaklamıştı. Evet. E, şimdi Yunanistan'da kendi parası cinsinden borçlanıyor ama parayı basamıyor. Yani. Çünkü, o parayı basamıyorsa Amerika gibi olacak. Evet, Onda yani. da basamıyor. Dolayısıyla e, çok ciddi bir e, e, iflas riski var. İflas riski var. Ve bu risk e, gördüğü için zaten Piyasalar buna çok yükleniyor. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü alacaklarla borçları bir araya getirip bu işi halletmektir. Yani Alman bankaları, Fransız bankaları, İsviçre bankaları. Kardeşim siz bu Yunanistan'ın, İrlanda'nın, Portekiz'in bu kağıtlarını tutuyorsunuz. Bunlar bunu ödeyemez. Gelin bakalım bir konuşalım şunu. E bunu yapmıyorlar. IMF bunlara 50 milyar. işte Avrupa bir 800-900 milyar. Söz verdik ki Avrupa'nın sözü daha henüz gelmedi. Çünkü 20 bilmem küçük ülke onu imzalaması lazım. E şimdi bu iflas ederse ne olacak? Bu IMF'den aldığı para nereye gidecek? Bu ciddi ciddi bir sorun. Yani bu tip bir müdahale e, çok imsal bir işi dayanıyor. Bu ülkenin sorunu likitle sorunu. Bu borcu sorunu da öder. Ee, ve biz bunu yardım edersek biraz daha borç verirsek daha iyi hale getiririz. Ee, olmazsa çok ciddi. Onun için başta belki aracaklar borçları bir araya getirip bu işi bir miktar ıı, tıraş dedikleri piyasaların yani ıı, bu kağıtların biraz ıı, borcun biraz kısırması ve bu konteks içinde IMF'in e buna borç vermesi. Ve bu arada da e, Yunanistan vesaire gibi ülkelerin genişlemeci bir sürece girip büyüme içinde e, mali bütçe intibaklarını yapmaları. Bu olmadığı takdirde sadece bir ikinci çukur değil çok ciddi olarak orta vadede çok bir e, sıkıntılar doğacaktır. <gülüyor> ve e, dolar içinde sıkıntı doğacaktır. Çin içinde sıkıntı da olacaktır. Ama Avrupa'da bunu ben yürütecek bir kurum yok. Bakın şimdi kamu sektörünün borç yönetimi ya da borç ıı, ıı, öznaktığı yapılandığıma sistemi yapayım. yok. Yok, evet. Bunu kurmaya çalış. Biz bunu 1986 senesinde öğrenmişti Latin Amerika borcu için. Yapılmadı. IMF sonra yapmaya kalktı. Olmadı. Olmadı. Ha, yok böyle bir sistem. E Böyle bir durumlarda müdahale edecek, para verecek şey yok. Yani e, ne bileyim e, Avrupa Merkez Bankası ülkelere borç veremiyor. Komisyondan alıyor parayı. Komisyondan devlet bütçesinde. Zaten bütçeye. Yani Zaten orada problemler. <gülüyor> yani e, çok böyle e, ciddi bir sorun var. Bir, bu bu sorunu çözecek Amerika'daki gibi kurumlar yok hı hı. Avrupa'da. E evet, bu da tabii Avrupa hala ulusal birlikler demeti. Yani Amerika gibi bir bir devlet değil. Şimdi benim de hep takıldığım o galiba Fransa'nın da Almanya'ya yönettiği eleştiri. Bu çizgiler üzerinde bir şeye dayanıyor. Kim ikna edecek peki Almanya'yı tavrını değiştir demeye? Böyle bir müeyyide yok. Siyasi ikna eder sonunda. Ha, ha o. Iflas ederler. Ama o Almanya için evet. e, yani başı belaya girdiği zaman olacak. Tabii. Ama başka türlü olmuyor ki reform biliyorsun. Yani evet doğru. Bak biz gittik bankacılık sistemini hatırlıyorsun bunu senle de konuştuk bazı arkadaşlarla konuştuk. Ya bu kadar açık seçik bir sistemde düzenlemesi olmayan bir sistemde ben bizim 1999 yılında bu IMF'in de desteğiyle stavizasyon politikası, kur bazı stavizasyon politikasına gitmek yanlıştır diye bir sürü insan söyledi. Türkiye'de söyledi, biz de yazdık dışarıdan. Gitti. E ne oldu? Ondan sonra bir kötü dayak yedik ve ondan sonra biraz ve epey de iyi önlem e, Tabi. Yani böyle oluyor. Tabi. Bir de galiba o şey de var. Yani sadece biz de biz, biz de yapıyoruz falan diye kendi kendimize haksızlık ediyormuşuz. Yani Yunanistan'a bu bakıp da yani borç verilebilir anlıyorum ama bu kadar borç veren bir gevşeklik var. Yani geçmişte. E Yunanistan'ı göremiyor muydiler? Şimdi tabii balon bu zaten. E i̇şte yani. yani, o da yani e, otoriteler var. Şimdi düzenleyici otoriteler var. Düzenleyici otorite bilancıya bu bakmıyordu? Şimdi düzenleyici otorite var fakat düzenleyici otorite piyasaya o kadar inanıyor ki. Yani <gülüyor> düzenleme gerek ümem, yok üç diyor. 3 tane a veriyor. 10 üzerinden 10 not veriyor kağıdına falan. Şimdi e, ya bir de şu var e, Hasan. E, bu piyasanın çalışması sen de bilirsin. Diyelim ki herkes e, sen bir yatın fonu yönetiyorsun. Herkes e, Yunanistan kağıdı alıyor. Ve sen almıyorsun. Çünkü sen diyorsun ki bu adam batacak iyidir. Bu arada kağıtlar altıyor mal altıyor. Ee, ve çok para kazanıyor millet. Sen kazanamıyorsun. Sen işinden olursun. Kesinlikle. Ama, ama tersi olursa sen de alırsın. Herkes gibi. E Yunanistan batar. Kesinlikle. Sen de batar sana bir şey olmaz. ben iş hayatımda aynen yaşadık bunu. <gülüyor> Yapmayalım dediğim şey yapıldı. <gülüyor> Ama bana ben yapmıyorum derken haklısın denmişti. Bir de Video var. Haksızsın. O bir haklısın derdi. dedim çıktı. Niye yaptın dedim. Eğer herkes yapıyor dediler Çok haklı. Çünkü kimse bana bir şey demez hiç ben laf ediyorum. Onlarsa e, e, işlemi yapıyor. Onların siciline geçiyor. Evet. Başardı, başaramadı evet. diye. İşte e, herkesle yani. beraber gittiyse işte tamam. işte ee, buna saptırıcı insentif, perverse evet. insentif falan dediğimiz e, olay. Doğru, doğru. Piyasa böyle çalışıyor. E, e şimdi öbürde de piyasa kurumu. Zaten bu o, bu rating kurumu. Yani oradan, o, bundan zaten bunlarla iş yapıyor. Bu kağıtları zaten onlardan komisyon alıyor falan. E, o, yani o çok bir zor. Balona evet. karşı çıkmak çok zor. Çok zor evet. Yani bunu, Bütün insanların inandığı bir şeye karşı çıkacaksın. Bir de işte Çok tabii, zor evet. E, yani ekspost olarak o, olay olup bittikten sonra herkes buna... Ben bunu biliyordum. Tabii Teorisi tabii. tabii, tabii. Amerika özellikle bunu çok yapar. E, o bittikten sonra her şeyi izah ederler yani Amerikan dişçileri. Fakat egzant olarak yani bir olay olurken hangi genişleme balon, hangi şişiyi bunu kestirmek çok zor. Doğru. Yani Çünkü her türlü iş, genişlemeye de karşı olmak gerekecek. O da çok ciddi şey. o takdirde büyümeyi bir engeller. Yani ama ihtiyat yani piyasaya Yüzde yüz güvensizlik diye bir şey mümkün değil. Ee, mı da yok. Ama öbür tarafta yani bu dengeyi tutmak çok zor. zor. Onun için e, ben çünkü de, sunuşumda da bunu söyledim. Bu sektör düzenlerken e, kamu e, şey finans sektörüne çok sabit kurallar koymak çok çalışmıyor. Doğru. Fakat öbür taraftan da yargı bir değerlendirmeyi de çok keyfi yapmak da mümkün. Onun için yani bu sistemi e, stabilize etmek çok zor. Zor. Doğru. Bir de zor karmaşık da bir sistem. Ah, Basit zor. bir sistemden de bahsetmiyoruz. Peki bütün bunlara e, dan sonra şöyle de bir e, durum çıkıyor. E, i̇ki senedir de bir kurtarıcı olarak yeni bir isim, eski bir ismi yeniden ortaya çıkardı. Evet, evet. Dünya IMF bu işleri halleder diye o kendisi o kadar güvenmiyor kendisine ama bir anlamda da bir kurmada ihtiyaç var. Ortalıkta da ona yakın olabilecek başkası yok diye. Sen IMF'nin görevlerini yapabilecek hale yeni görevler de eklerek köklü bir dönüşümden sonra bu işi yapabileceğini düşünüyordun. Onu şey abi, O önemli bir nokta. Özenli Üstelik de tabii nasıl dönüştüreceğinle beraber. Yani şeyi söyledik, bu iş zor. Dolayısıyla bu işi çok iyi yapamadı diye kimseye eriştirmek mümkün değil. Yani onu işi zor oldu. Ama e, şu bir gerçek ki IMF bu işi çok kötü yapıyor. Yani IMF'in ustası sistemin stabilitesini falan şey yapmak. Bunun için kurulmuş bir şey. Ee, ve en büyük, en ciddi krizi çok hafife aldı başta. Yani başladıktan sonra hafife aldı. Evet. Yani hani daha önce <gülüyor> görmedi. Ve başlamadan önce Amerika için yazdığı rapor aynen Çok olumluydu bu Amerikan bankacılık sisteminin dayanıkları memnun üzerine bu İzlanda üzerine aynı şeyler yazdı. Bakın ee, daha baş başladı ve 2007 yılında e, ikinci yarısında böyle hala bu bir hıçkırık hikap şeyinde havasında. Buna da tabii e, hani sen gördün mü öbürü öngördü mü başka bir şey ya da öngörüp de söyleyebilir mi IMF? Öngörüp söyleyemez ama hiç, yani söylerse çünkü sorun çıkar. Bunları biliyoruz ama en azından e, tam tersini yani batacak bir ay sonra iki ay sonra başı bir ayak düşecek ülkenin ne kadar iyi gittiğini söylemek de yani garip. Bir şey. <gülüyor> Biraz, acayip <oluyor. gülüyor> Biraz acayip oluyor. Şimdi bu bir. İkincisi hem bu işi e, hükümet politikalarını e, etkileyemiyor zaten e, etkilemiyor bazıları borçlanmayan ülkeleri. Evet. Hem piyasaların girişini çok iyi değerlendiremiyor. Evet. Şimdi de fazla yetki ve görev istiyor. Hı hı. Şimdi bence uluslararası sistemi Üç şeye ihtiyacı var. Bir tane bankacılık, finans sektirimi düzenleme. Bunların ben milli düzeyde olmasını savunuyorum. Ustansız koordinasyon mümkün. İkincisi bu piyasaların gidişini monitör etme, devamlı gözetleme ve bunlar hakkında bu kötü gidişleri saptamaya çalış hükümetleri uyarıp bunlar hakkında tedbir alma. Bu kötü gidiş belki bir böyle balon olur. Aşırı sermaye girişi olur. Aşırı evet. dış açıdan evet. olur. Efendim söyleyeyim. E, dövizin aşırı değerlendirilmesi. Bunları ülkelere uyarmak falan. Bunu yapmıyor IMF. Çünkü piyasa kendi kendini düzeltti. Ve bu düzeltmede de çok büyük bir hasar olmaz anlayışı vardı. Kadar. E. Dolayısıyla IMF'in görevi krizi önleme. Fakat IMF'in görevi krizi nasıl finanse ederim haline geldi. Evet. Tamam mı? Evet. Ne yapalım? Daha fazla esiyar yapalım. Daha fazla efendim, bir e, nihai borç veren, randırof rahatsızı hale getirelim. Bakarsan bu G20'deki çıkan şeyler, Ahmet'e daha fazla para veririm. Ahmet'e daha şey. Şimdi Konuştuk az önce bu para aslında Yunanistan'a gitmiyor bu para oradan doğruya bankalara gidiyor arada Yunanistan'ı çıkartıp doğrudan doğruya aybem <gülüyor> UBS'le kredi arıkonla falan oturup ya kriz şunları yüzde on diskantla yapıyor bir yerin falan dese inşallah şey olacak, olacak. <gülüyor> ama yani işi gücü asıl şeyi kriz istikrarsızlığı önlemek oran bir krushon krushon fonksiyonu, kriz çıktıkça para basıp para vermek, bunu kurtarma Kurtardı da ülke falan diye Kurtardı bankalar. Evet, yani. evet. E şimdi bu ahlaksızlık yaratıyor. Moral hasıl evet. nasıl evet. belki daha iyi demek mümkün Ahlaki olur. zarar. Ahlaki zarar yaratıyor. Yani ne oluyor? Sen borç verenler de var mı bu işten e, fazla zarar görmeden çıkıp risk, risk alıyor. Risk yani riskimiz çünkü Yok, sonuçta sen bana borcumu ödeme, ödeyemeyebilirsin ama birisi nasıl olsa ödeyeceğine göre riskim yok benim. Aynen. <gülüyor> ben IMF hani şey krizleri önleyemiyorsun. Ben orada eleştireyim. Tabi IMF'in sekreteriyası ile oradaki hükümetleri de ayırmak lazım. Sekreteriyası demin dediğimiz bunu öngörmüyor, övüyor övüyor. Bu sekreteriyanın ideolojik saplantısından ben teknik tek bir yetersizlik olduğunu sanmıyorum. İdolarıcı bir saplantısından doğuyor. Öbür taraftan hükümetler politikalarını e, IMF falan dinlemiyorlar zaten. Mümkün değil. E, ta ki IMF'e gelip borç alana kadar. Ondan, ondan önce istediğini yapıyorsun. Tabii bu, bu demek ki dünyanın hemen hemen çok önemli ülkelerin yüzde sekseni, yüzde doksanı IMF ilgisi yok. IMF'in onların politika üzerinde bir etkisi yok. Evet. Ne yapıyor? Zavallı Sudan'a, zavallı bilmem e, Papua New IMF politika öğretiyor. Onların politikalarını düzeltiyor. Fakat esas itibariyle benim eleştirdiğim IMF'in kriz müdahalesi. IMF'in kriz müdahalesi dünya ekonomisinin e istiklarsızlığı bence bir nedeni. Tek nedeni değil. En önemli neden dedi ama bence bir nedeni. Çünkü bu ahlaksızlık yaratıyor ve risk almayı teşvik ediyor. Özellikle ülkeler arasında yani bu sermaye akımlarında ve aynı şeyi ben bundan bir buçuk sene önce bir ILO'nun bir toplantısına katırdım. Orada bir işçi, temsilcisi bir soru sordu. Üç kişiydik panelde bir IMF'li bir Dünya Bankası'nda ben oturuyordum. Bir tek bu krizden ders e, müdahale ne yapmamamız lazım? Ne ders almamız lazım? Ya da ne söylersin bunu müdahale ederken? hazır yaratmayın. Şu krizi müdahalesinde dedi. Ah, Ve yaratıldı. Yaratıldı. yaratıldı. yaratıldı. Yani yaratılıyor. Şimdi de yaratıldı. Peki orada da bir öğrenme problemi var yani. Efendim de pek öğrenmesi çok zayıf bir Ama bu öğrenme mi? bu politik Teknik güç. Teknik olarak konuşmuyorum. Güç. Olarak. Güç. Bence yani. bu şey Wall Street, Borsa City. O bastırıyor, istiyor. Çok güçlü. Çok güçlü. Yani bugün e, IMF, e, Amerika hazinesinin yarısı ya oradan gelmiş ya oraya gidecek yani nerede işe abartırım yani ya belki ama rubiler şunlar bunlar geçmişte buradan gel buraya gidenler böyle sıkı sıkı bir mali sektöre ilişkin olursa hükümetimizimiz bu yani o güç o, o güç çok önemli e, ve onu çok büyük bir kriz olmadan ki bu kriz hatta bazen göre kapitalizmin sonu olur olmadan bu denge'nin kolay kolay değişeceğini sanmıyorum. Hı -hı. Sadece mesele teknik mesele değil. Değil değil yok. Ayrıca ayrıca yani, teknik olarak dediğin zaman güçlengesi. şey e, yani bu fikirleri işte e, ahlaki zarar vesaireyi bu ortaya atanların yüzde 90'ı Amerikalı. O adamları dinlemeyenler de Amerikalılar çünkü dinlemeyenler güçlü. Şimdi tabii bu, bu kızın bir iş tarafı var. Ciddi hiç büyük ki IMF'e gitmedi. Evet. Ciddi derken yani ülkelere şey yapmıyorum, küçüsemiyorum ama yani büyük güçlü ekonomik büyük önemli var. Hiçbir ülke hiç bir aşağı gitmedi. Pakistan gitti, Sri Lanka gitti, Öbürü zaten Afrika'da IMF'siz terk edemedi çoğu. Gitmedi. Yani üçüncü dünyada bir IMF'e karşı çok ciddi bir güvensizlik var. Hı hı. Türkiye bile gitmedi. Türkiye de gitmedi. Türkiye bile gitmedi ve bence Doğru yanlış ama bir güvensizliği vardı IMF'de. Ee, öyleydi. Bunu IMF bu güveni geri kazanmaya çalışıyor. Bunu başarır mı başaramaz mı kesemiyorum. Yani evet IMF'de biliyorsun onların dağıtımı yüzde evet. yani Amerika'nın tek başına veto hakkı var Avrupa'nın birlikte veto'nun gerektirdiğinin iki katı oy var valla fakat yüzde üç oyu alıp ondan ona vermek de bu güveni. Evet, Teşkilat o biraz iyimsel bir şey. Ne yapıyor? Şey yapıyor. Reserve. Mesela Asya'nın 97 krizinden sonra iki şey öğren. IMF'e gitmemek için her şeyi yapıyor. İki şey yaptı. Bir tanesi çok güçlü bir ödemeler dengesi. Onun Hı -hı. için dövizini düşük tuttu, onun için ucuz işçi, onun için şu. ama bir, ikincisi de reserve. Evet. Bir sürü daha fakir ülke bir IMF'e gitmemek için o ithalatta kullanacağı parayı kullanmadığı rezervi ayırt. Ve bunun yani büyüme kaybı var bu şeyin bir noktada. Büyüme kaybı bir de Tabii. dünyadaki dengesizliğe katkısı var. Evet. Yani IMF'i reform etmek hakikaten yeni bir IMF gerekli marjinal reformlara mümkün değil. Fakat hakikaten dünya ekonomisinin stabilitesi için böyle bir kuruma ihtiyaç var ve bunu refah etmek gerekir. Ha, bunu kapatırsın başkasını açarsın başka. Ne Mesela ne? ben dünya bankası için aynı şeyi düşünmüyorum. Dünya bankasının bence faydalı hayatı bitmiştir. Hı hı. Gerek yok. Çok pahalı ve çok ciddi olmayan bir kurum benim gönlümde. Ve zaten de fazla dünya bankasından fazla kimse borç falan aldı da yok. Ama IMF gibi bir kuruluş lazım dünyaya. Fakat o bu IMF değil. Yılmaz çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah e ilk fırsatta ben teşekkür da teşekkür ederim. Bekleriz. Bir defa açık radyoya galiba böyle. Öyle oldu. Evet. Şey yaptık. Çok teşekkür ederim bence. Sağ olasın. Evet, Yılmaz Akyüz'le bizim adımıza yani açık radyo ve hatta açık gazete adına Hasan Ersel'in programcı dostumuz Hasan Ersel'in gerçekleştirdiği mülakat ikinci bölümü de bu şekilde bugün de sona ermiş oluyor. Ve böylelikle bugünkü programımızı da bitirmiş oluyoruz. Açık Gazete programını başladığımız gibi Woody Guthrie ile e, bitireceğiz bugünkü ve belki de Woody Guthrie şarkılarına yarın ve ondan sonraki günde devam edebiliriz. Hazır elimize böyle bir fırsat geçmişken Woody Guthrie'nin 1912'de doğum günü bugün 1967'de ölmüştü kendisi ve Amerika'nın efsanevi folk müzisyeni şarkıcı besteci ve büyük bir müzik mirası da bıraktı günümüze kadar. Aynı zamanda da sivil haklar mücadelesi insan hakları mücadelesini de sonuna kadar götürmüş çok önemli bir sima. bugün heribella fonte'den onun deslandes your land şarkısını çalarak başlamıştık. Sonradan göçmenlerin durumunu da yabancı işçilerin tırnak içindeki durumunu da söz eden, konu edinen deportia adlı şarkısını da Peter Paul ve Mary üçlüsünden dinlemiştik. Şimdi ise bir kendi sesinden bir parça dinliyoruz. O da konunun, konunun itibariyle günümüzde uyar The Flood and the Storm diyor Yani seller ve fırtınalardan bahsediyor Woody Guthrie, The Flood and the Storm Hepinize günaydın Günaydın The year is nineteen and twenty kind friends And the great world's war we have won ¶ Old Kaiser Bill, we've beat him once again ¶ In the smoke of the cannon and the gun ¶ Old von Hindenburg and his royal German army ¶ They are tramps in tatters and in rags ¶ Uncle Sammy is tied every nation in this world ¶ In his long old leather money bags ¶ Wilson caught a trip and a train into Paris, meeting Lord George and Mr. Clemenceau. So they said to Mr. Wilson, we've staked off our claims, there is nothing else for you. I plowed more lands, I built bigger factories, and I stopped Hindenburg in his tracks You thank the Yanks by claiming all the lands, but you still owe your money to my bank. Keep sending your ships across these waters, we'll borrow all the money you can lend. We must buy new clothes, new plows and factories, and we need gold and dollars for to spend. Every dollar in the world, well, it rolled and it rolled and it rolled into Uncle Sammy's door. A few got richer and richer and richer, but the poor folks kept a-getting poor. Well, the workers in the world did fight a revolution to chase out the gamblers from their land. Farmers and peasants and workers in the city fought together on their five-year plans. soul and the spirit of the workers' revolution spread across every nation in this world. From Italy to China to Europe and to India and the blood of the workers it dispelled. This spirit split the wind to Boston, Massachusetts with the Coolidge on the governor's chair. Troopers and soldiers, the guards and the spies Fought the workers, that brought the spirit there Psycho and Vanzetti had preached to the workers They was carried up to old Judge Thayer They was charged with killing the payroll guards And they died in the Charlestown chair Well, the world shook harder on the night they died than was shaken by that great world war. More millions did march for Psycho and Vanzity than did march for the great warlords. Well, the peasants, the farmers, the towns and the cities and the hills and the valleys, they did ring. Hindenburg and Wilson and Harding, Hoover, Coolidge never heard this many voices sing. The zigzag lightning, the rumbles of the thunder, and the singing of the clouds blowing by, the flood and the storm for Psycho and Van caused the rich man to pull his hair and cry. <laughs> Çıkkaste